Meslekler ve Güç. Terence J. Johnson. 2016. Önsöz. Terry Johnson'ın Meslekler ve Güç adlı kitabı, 1970'lerin başlarında ilk yayımlandığında meslek grupları üzerine yapılan çalışmalara çığır açıcı bir katkı sağladı. Bu kitap, o zamana kadar İngiltere ve Amerika Birleşik Devletlerindeki özellik yazarları ve işlevselci teorisyenlerin, Meslek ideolojilerini toplumdaki yüce konumlarının bir yansıması olarak kabul eden çalışmalarının bağlamında ortaya çıktı. Johnson, bu kitapta onların yaklaşımını eleştiriyor ve mesleki güç ve çıkarlara dayalı kendi sofistike meslek görüşünü geliştiriyor. Kitabın en büyük erdemlerinden biri, meslek öğrencilerine, bu ortamda nasıl yol alacaklarına dair bir yol haritası sunarak kendilerini bu ortama kaptırmalarını sağlamasıdır. Terry'nin argümanı indirgemeci olmadan doğrudan ve basittir. Bu, eleştirinin üstünde olduğu anlamına gelmez. Örneğin, bazı noktalarını desteklemek için daha sistematik kanıtlara ihtiyaç vardır. Bununla birlikte, okuyucuyu konu hakkında yeni yolculuklara iten açıklamalı bir kaynakça sunmaktadır. Kitabın ve aslında Terry'nin en büyük gücü, karmaşık bir dizi teorik fikri etkileyici ve özgün bir şekilde bir araya getirmesiydi, bu durumda, Farklı mesleki kontrol biçimleri aracılığıyla mal üreticileri ve tüketicileri arasındaki değişen tarihsel ilişkiye odaklanan, son derece düşündürücü bir metin ortaya koymuştu. Bu kitap, meslekleri tekelci sosyal kapanma biçimleri açısından tanımlamaya dayanan ve doktorlar, avukatlar ve diğerleri de dahil olmak üzere Anglo-Amerikan bağlamında önde gelen mesleklere daha eleştirel ve politik bir bakış açısı sunan, o dönemdeki yeni dalga Neo Weberci literatürün öncülerindendi. Terry, sosyal teoriye olan coşkulu ve son derece zeki yaklaşımında asla yerinde durmadı. Bu kitaptan sonra meslekler hakkındaki fikirlerini daha da geliştirdi. Bu durum, 1970'lerin sonlarında mesleklerin Marksist bir yorumuna doğru yaptığı ilk teorik kaymada en belirgin şekilde ortaya çıktı özellikle de bu meslek gruplarını sermaye ve emek arasındaki sınıf ayrımına yerleştirerek, Batı kapitalist toplumlarında sermayenin küresel işlevlerini ve kolektif emekçinin rolünü yerine getirmenin meslek yapısı ve dinamikleri için önemini vurguladı. Daha sonra, meslekleri ve devleti modern toplumların her zaman ilerleyici olmayan gelişiminde ayrılmaz varlıklar olarak gören, Yönetimsellik kavramını özgün bir şekilde kullanan yeni bir Fokoltçu meslek yorumu geliştirdi. Ancak, sosyal bilimler literatüründe olduğu kadar, mesleklerde kariyer yapmayı hedefleyen veya bu mesleklerde çalışan kişiler tarafından derslerde ve uygulamada hala çok yaygın olarak alıntılanan, dönüm noktası niteliğindeki meslekler ve güç kitabının etkisini hiçbir şey azaltmamalıdır. Bunlar arasında, Terry'nin tüm meslekler arasında en çok ilgilendiği alanlar olan denetim ve muhasebe gibi iş dünyası da yer almaktadır. Bu nedenle, kitap bir nesil ve daha uzun süre boyunca meslek grupları hakkındaki düşünceyi temelden değiştirdi. Leicester Üniversitesi'ndeki zamanında, 1993'te geçirdiği ilk inmenin ardından 2006'daki zamansız ölümüne kadar, Terry'yi çeşitli şekillerde tanıyorduk. Kendisi orada seçkin bir sosyoloji öğrencisiydi. De Montfort Üniversitesi'nde bölüm başkanı olduğum dönemde, Terry'i birçok konferans ve yayında yakın bir araştırmacı ve işbirlikçi olarak tanıyordum. John Flood ise onun hayran öğrencilerinden biriydi. Terry karizmatik ve çoğu zaman parlak bir konuşmacı olarak görüyoruz. Akademik yargısı ölçülü ve zeki olan, sıcakkanlı, özverili ve duyarlı bir insandı. Bu, Leicester'daki sosyoloji bölümü başkanlığı görevinde ve Uluslararası Sosyoloji Derneği Meslekler Araştırma Grubu yönetim kurulundaki daha geniş pozisyonunda ona çok yardımcı oldu, bu da benim nihai başkanlık görevime giden yolu hazırladı. Bu kitabı Ratlitch Revival serisinde yeniden basan Ratlitch'a teşekkür etmeliyiz, çünkü son 2 veya 3-10 yıldır neredeyse erişilemez durumdaydı. Okuyucular ayrıca, onu sonuna kadar kahramanca destekleyen ve bu eseri daha geniş bir kitleye ulaştırma kararlılığı sayesinde Palgrave Macmillan'dan Ratlice'a geçişi mümkün kılan dul eşi Renny e de içtenlikle minnettardır. Umuyoruz ki bu, Terry Johnson'ın çalışmalarının mesleklerin sosyolojisi ve geleceği üzerine düşünmek için bir platform haline geldiği bir sürecin başlangıcı olacaktır. Okuyucunun, Teri'nin hem bu metinde hem de bu sürekli büyüyen alandaki diğer yazılarında yaptığı katkıyı daha ayrıntılı incelemesini şiddetle tavsiye ederiz. 1. Teorik yaklaşımlar, kavramlar ve karşılaştırmalar. Profesyonellerin sayısındaki artış ve profesyonelliğin gelişmesi, sosyal bilimciler tarafından sanayi toplumlarının en önemli, hatta belirleyici özelliklerinden biri olarak genel kabul görmüştür. Öyle ki, Amerikan Sosyoloji Derneği'nin yakın zamanki bir başkanı, ilk resmi açıklamasında sanayileşen bir toplum, profesyonelleşen bir toplumdur demiştir. Şaşırtıcı bir şekilde, profesyonel mesleklerin önemine dair bu genel kabul, sanayi ve gelişmekte olan toplumlarda mesleklerin yerinin teorik analizlerinde tam olarak yansıtılmamıştır. Sosyal yorumcular, profesyoneller arasından gerçek iktidar mirasçılarını teknokrat, uzman, örgüt adamı, yönetici gibi isimleri her biri en azından iktidar koridorlarında yer alan kişiler olarak görülmüşken, sosyologlar genel olarak bu daha büyük sorular karşısında geri çekilme iliminde olmuş, mikrososyolojik veya sosyal psikolojik türden daha ihtiyatlı analizlerin arkasına saklanmışlardır. Yerleşik mesleklerin hızlı büyümesi ve yeni, kendi kendini profesyonel olarak tanımlayan mesleklerin ortaya çıkışı, sanayileşmiş toplumların sınıf yapılarında önemli değişikliklere yol açarken, sosyologlar dikkatlerini tutum oluşumu ve profesyonel mesleklere sosyalleşme konularına odaklamışlardır. Hukuk fabrikası ve uluslararası muhasebe firması gibi profesyonel bürokrasilerin yükselişine tanık olurken, sosyologlar, sosyal hizmet, hemşirelik, eczacılık ve benzeri mesleklerin pratiğinde çelişkili beklentilerin ayrıntılı sonuçlarını inceleyen, Profesyonel uygulamadaki, rol gerilimi, üzerine yapılan sayısız çalışmayla örneklendirilen dar kapsamlı sorunlara yönelmişlerdir. Sonuç olarak, meslek sosyolojisinin kökenlerini şekillendiren sorunlar ve temalar, son dönem çalışmalarında ya göz ardı edilmekte ya da örtük kalmaktadır. Meslek sosyolojisi, başlangıçtaki ivmesinin büyük bir kısmını iki temel sorudan almıştır. Birincisi, mesleklerin toplumdaki iş bölümünün benzersiz bir ürünü olarak ne ölçüde kabul edilebileceği ile ilgiliydi. İkinci soru ise şu problemi ortaya koyuyordu, meslekler, sanayi toplumunda ekonomik, politik veya sosyal açıdan özel bir rol oynuyor mu? Birinci soru, Marx'ı özellikle artı değere olan olumsuz katkıları açısından, meslek sınıflarının ikincil ve türevsel karakterini ortaya koymaya çalışmaya teşvik etti. Marx için meslekler, toplumsal farklılaşma ve sınıf yapısı arasındaki ilişki hakkında temel sorunlar ortaya koyarken, daha yeni sosyologlar büyük ölçüde toplumsal hareketliliğin ve tabakalaşma biçimlerinin genel yönlerine odaklanarak, iş bölümünün kendisinin analizini dışlamışlardır. Sonuç olarak, mesleklerin toplumsal farklılaşmanın, özel, bir ürünü olarak önemi de kaybolmuştur. Bunun yerine, sorun, bir mesleğin özel, niteliklerinin, ne olduğunu tanımlamaya yönelik büyük ölçüde kısır bir girişime dönüştürülmüştür. Bu tanımlama çalışmaları alanı kirletmektedir. Ya da yine, mesleklerin benzersizliği sorusu, meslek sosyolojisi olarak adlandırdığımız uzmanlık alanının varlığını haklı çıkaran temel bir varsayım olarak güvenle gömülmüştür. Meslekleri benzersiz olarak ele alma girişimleri, meslekleri diğer mesleklerden ayıran ve ayrı bir teori kümesi ve farklı analiz biçimleri için temel oluşturan bazı temel niteliklerin olduğu varsayımına dayanmaktadır. Endüstriyel toplumlarda mesleklerin özel rolü veya işlevlerine odaklanan ikinci soru, büyük ölçüde işlevselleştirilerek ortadan kaldırılmıştır. Sosyologlar, mesleklerin sosyal yaşamın çeşitli alanlarında ekonomide veya siyasi sistemde, yenilikçi veya uzman olarak oynadığı rolü analiz etmeye girişirken, sorunu ele almak veya belirli sosyal sorunlara cevap taleplerine bir refleks olarak, orijinal sorunu daraltma eğiliminde olmuşlardır. Büyük soruyu daha küçük ve daha yönetilebilir bileşenlere ayırarak, o dönemin moda sorularıyla ilgilenmişlerdir, bürokratik bilimsel örgütlerin büyümesinin profesyonel bilim insanının, yaratıcı, rolü üzerindeki sonuçları nelerdir, veya daha pragmatik olarak, bilim insanı bürokratın işi teslim etmesini bekleyebilir miyiz? Ya da yine, hangi özel kurumsal koşullar altında profesyoneller ve bu esas olarak tıp mesleğiyle ilgilidir karakteristik tutumlarını geliştirirler? Örneğin, doktorlar giderek kişiselleşmeyen bir bağlamda son derece kişiselleştirilmiş bir profesyonel hasta ilişkisini sürdürebilirler mi? Bu örneklerin her biri, mesleki tutumların oluşumu ve değişimi ile ilgili sosyal psikolojik soruların, daha genel sosyolojik sorunların önüne geçtiği birçok durumu içermektedir. İlginç bir şekilde, profesyonelin genel sosyal rolüne ilişkin temel sorunun hala önemli olduğu bir alan askeri alandır. Ancak burada bile sorun, sanayileşmiş toplumlardaki profesyonel askere değil, gelişmekte olan toplumlardaki ordunun siyasi rolüne odaklanmaktadır. Genel olarak, meslek sosyolojisindeki bu eğilimlerin nihai ürünü, mesleklerin olağanüstü büyümesinin ve bu büyümenin sanayi toplumlarındaki değişen güç dağılımı üzerindeki etkilerinin ortaya koyduğu teorik sorunlar ile araştırma arasındaki uçurumun genişlemesidir. Sosyologların bu büyük ölçekli sorunları ihmal etmeleri, bir yandan mesleklerin hem serbest piyasa bireyciliğinin hem de devlet kolektivizminin aşırılıklarına karşı duran, toplumsal gelişmede olumlu bir güç olarak görüldüğü, diğer yandan ise teknolojinin rasyonel kontrolünün bir tür liyakat temelli yönetime yol açacağı zararlı tekelci oligarşiler olarak görüldüğü, değer yüklü, bir tartışmadan çekingen bir şekilde geri çekilmeleriyle ilişkilendirilmiştir. Emile Durkheim, ilk temaya erken katkıda bulunanlardan biriydi ve meslek örgütlerinin sanayi toplumlarında fikir birliğinin ön koşulu olduğunu ve parçalanan iş bölümüyle başlayan geleneksel ahlaki düzenin bozulmasının ancak meslek üyeliğine dayalı ahlaki toplulukların oluşumuyla düzeltilebileceğini savundu. Ona göre meslekler, istikrardan yoksun, disiplininden kolayca kaçılabilen ve varlığı her zaman hissedilmeyen, bir topluma uyum getirme işlevi gören, birçok ahlaki ortam, haline gelmelidir. Tavni, meslekleri, ahlak alanının dışında kalan ve yükümlülüklerin dengeleyici etkilerinden neredeyse tamamen uzaklaşmış bir dizi kolektif faaliyetten ayrı olarak görüyordu. Bu, bireylerin rekabetle birbirine bağlı olduğu ancak ortak bir yaşamı paylaşmadığı, kurumsal meslek örgütünün ise bunun bir ifadesi olduğu endüstri ve ticaret ortamıydı. İngiltere'de Tavni ayrıca profesyonelliğin genişlemesini de arıyordu. Ona göre, kazanç odaklı toplumda, toplumsal çıkar, bireysel öz çıkarın önceliğiyle baltalanmıştı ve profesyonellik, gerçek anlamda, işlevsel bir toplumda, Azgın bireyciliği toplumun ihtiyaçlarına boyun eğdirebilecek en önemli güçtü. Durkheim meslek etiğini yeni bir ahlaki düzenin kaynağı olarak görürken, diğerleri meslek tarafından ortaya çıkarılan ahlakın içeriğini belirterek bir adım daha ileri gittiler. Örneğin, mesleklerin diğer mesleklerden, profesyonel erkeklerin, hizmet yöneliminde ifade edilen özgecilikleriyle ayırt edilmesi gerektiği öne sürülmüştür. Laskin'in, mevcut meslek kurumları tarafından desteklenen zayıflatıcı bireyciliğin ancak, devlet kontrolü altında büyük bir şirket, kurulmasıyla karşılanabileceği görüşünü reddeden T. H. Marshall, 1939, devlet kontrolünün meslekçiliğin özünü tehdit edeceğini iddia etti. Bireycilik, bireyin hizmetin gerçek birimi olduğuna dair inancı ifade edebilir, çünkü hizmet, bireysel niteliklere ve bireysel yargıya dayanır ve başkalarının omuzlarına yüklenemez. Bence bu, profesyonelliğin özüdür ve kişisel çıkarlarla değil, müşterinin refahıyla ilgilidir. Mesleklerin ortak iyilikle yönlendirildiği görüşü, Talcott Parsons, 1954 tarafından yeniden dile getirilmiştir. Parsons, sanayi toplumlarında iş dünyası ve mesleklerin birçok ortak noktaya sahip olmasına rağmen, mesleklerin yine de bireysellik odaklı olmaktan ziyade kolektivite odaklı olmalarıyla ayırt edilmesi gerektiğini belirtmiştir. Parsons'a göre, bu tür bir yönelim, bilimin insanlığın hizmetinde uygulanmasını sağlamaktadır. Daha yakın zamanlarda, Paul Halmos, 1970, Profesyonel Hizmet Etiğinin, İşletmeler de dahil olmak üzere endüstriyel toplumdaki tüm grupların ve kurumların ideolojilerine nüfuz etme sürecinde olduğunu iddia ederek Durki bir temayı yeniden gündeme getirmiştir. Halmos'a göre, kişisel hizmet etiği, başlıca işlevi danışanın psikososyal kişiliğinde değişiklikler yaratmak olan, tıp ve sosyal hizmet gibi mesleklerde ortaya çıkmış olsa da, daha sonra diğer meslek kuruluşlarının öz imajını etkilemek üzere yayılmıştır. Ona göre, kişisel hizmet meslekleri, siyasi yapıları ne olursa olsun tüm endüstriyel toplumları etkileyen yeni bir ahlaki tek düzelik, bir ahlaki düzen yaratmada öncüdür. Mesleki özgecilik temasıyla yakından bağlantılı olan bir diğer iddia da, mesleklerin istikrarlı demokratik süreçlere yönelik tehditlere karşı bir kalkan görevi gördüğüdür. Örneğin, 1930'larda Marshall, Mesleklerin rolünün hasta ve acı çeken demokrasiler için sorunlarına barışçıl bir çözüm bulmak olduğunu savunmuştur, 1939. Ancak bu temanın belki de en sürekli ve etkileyici ifadesi, meslekleri toplumdaki en istikrarlı unsurlar arasında gören Kerr Saunders ve Wilson'ın, 1933 çalışmalarında bulunabilir. Onlara göre meslekler, bir geleneği miras alır, korur ve aktarır. Yaşam biçimleri, düşünce alışkanlıkları ve yargı standartları yaratırlar ve bu da onları istikrarlı ve barışçıl evrimi tehdit eden kaba güçlere karşı direnç merkezleri haline getirir. Aile, kilise ve üniversiteler, bazı entelektüel dernekleri ve her şeyden önce büyük meslekler, bu güçlerin yükselttiği dalgaların boşuna vurduğu kayalar gibi dururlar. Daha yakın tarihli bir yorumcu, profesyonelce sağlanan istikrarın yalnızca ulusal değil uluslararası düzeyde de işlediğini belirtmiştir. Meslek kuruluşlarımız tüm toplumumuzda önemli bir istikrar unsurudur ve uluslararası bağlantıları aracılığıyla diğer ülkelerin entelektüel liderleriyle önemli bir iletişim kanalı sağlayarak dünya düzeninin korunmasına yardımcı olurlar. 1950'lerde Louis ve Maud, 1952 Kerr Saunders ve Wilson ile birlikte Büyük sanayi ve devlet bürokrasilerini Britanya'daki mesleklerin, düzgün, işleyişine yönelik en büyük tehdit olarak tanımladılar. Kerr Saunders ve Wilson daha iyimserdi ve mesleklerin, insanları devlet devine olan kölece bağımlılıktan kurtaran en önemli sosyal güç olarak kalacağını savundular. Çalışan nüfusun giderek artan bir oranı, büyük, mesleklere kabul edildikçe, daha büyük bir sayı, insanların bir ölçüde, özgürlük, özgürlük haysiyet ve sorumluluktan yararlanabileceği kurumsal temeli paylaşacaktır. Bürokrasinin anılması, bu tartışmanın ikinci büyük temasını ve modern toplumda mesleklerin rolüne dair daha şüpheci bir bakış açısını ortaya koymaktadır. Sosyal bilimciler arasında, ekonomistler en tutarlı şekilde meslekleşmenin faydalarını sorgulamış ve bunun yerine meslek birliklerinin zararlı tekelci uygulamalarına işaret etmişlerdir. Bu eleştirmenlere göre, meslek kuruluşları bürokrasi karşıtı olmaktan çok uzaktır, kendileri de tekerci uygulamaları uygulama işlevi gören bürokratik mekanizmalardır. Sosyologlar arasında Weber, meslekleşme ve bürokratlaşmanın sonuçları arasında radikal bir ayrım yapmamış ve özellikle bürokratlaşma sürecini uzmanlaşmış mesleki eğitimin gelişimiyle ilişkilendirmiştir. Her iki süreci de Batı uygarlığının artan rasyonelleşmesinin ifadeleri olarak görmüştür. Weber, Kerr Saunders ve Wilson ile mesleklerin bilgiyi iktidarın hizmetine sunduğu konusunda hem fikir olsa da, bu yakınlaşmayı mesleklerin insanlaştırıcı aracıyla iktidarın uygulanmasına bir sınırlama olarak değil, rasyonelleşme sürecinin bir unsuru olarak görmüştür. Bu, teknisyen veya uzman olarak çalışan profesyonelin, bürokratik makinenin bir parçası olarak onun içine çekildiği bir süreçti. Weber'in bürokratik hegemonyaya dair kehanetlerinin en azından kısmen gerçekleştiğini savunan sosyologlar arasında, mesleklerin giderek bir, yönetimsel yarı tanrıya, boyun eğdiğinden endişe duyan C. Wright Mills de vardı. Çoğu profesyonel artık maaşlı çalışan, Profesyonel işlerin büyük bir kısmı bölünmüş, standartlaştırılmış ve eğitimli beceri ve hizmete dayalı yeni hiyerarşik organizasyonlara uyarlanmış durumda, yoğun ve dar uzmanlaşma, öz gelişimin ve geniş bilginin yerini almıştır. Asistanlar ve alt düzey profesyoneller rutin, ancak çoğu zaman karmaşık görevleri yerine getirirken, başarılı profesyoneller giderek daha çok yönetici tipi haline gelmektedir. Right Mills, profesyonel sayılarındaki sürekli artışı ve mesleklerin profesyonelleşmesini, hizmete, istikrara ve demokrasiye adanmış bilgili ve liberal mesleklerin arzu edilen bir genişlemesi olarak değil, dar uzmanlık alanlarına ve daha da dar görüşlü uzmanlara ve teknokratlara yönelik bir patlama olarak gördü. Bilgi ve gücün birleşmesinin, mevcut yönetici grupların yerini alan yeni bir tür profesyonel teknokrat yarattığı da öne sürülmüştür. Profesyonel teknokratların, liyakat temelinde bir elit oluşturacağı ve bu meşruiyetin sonucu olarak, herhangi bir tarihsel yönetici sınıftan daha eksiksiz ve daha güvenli bir otoriteye sahip olacağı ileri sürülmüştür. James Burnham, bu tür bir gelişmenin dinamiğini, yönetim devriminde bulmuş ve devrimin, yöneticiler sosyal grubu veya sınıfı tarafından sosyal egemenlik, güç ve ayrıcalık, yönetici sınıf konumuna ulaşma çabasından oluştuğunu iddia etmiştir. Literatürdeki bu iki ana temayı karşılaştırdığımızda, birincisinin tıp, hukuk, mimarlık, sosyal hizmet ve benzeri mesleklerin örgütlenmesi ve uygulamasına odaklandığı, ikinci temanın ise esas örneklerini bilim, mühendislik ve kurumsal durumlar ve yönetim yapılarıyla yakından ilgili diğer meslek alanlarından aldığı açıktır. Weblen, ikinci temaya katkıda bulunurken, Modern sanayi toplumunda doğal karar verici olarak profesyonel mühendisi adlandırmaya kadar ileri gider. Sanayi sisteminin kontrolünü, kişisel kazanç için birbirleriyle çelişen amaçlarla çalışan iş adamlarının eline bırakmak veya yönetimini yeterince eğitimli olmayan teknoloji uzmanlarına emanet etmek artık pratik olmayacaktır. Toplumun maddi refahı, bu sanayi sisteminin düzgün çalışmasıyla ve dolayısıyla onu yönetmeye yetkili tek kişiler olan mühendislerin koşulsuz kontrolüyle koşulsuz olarak bağlantılıdır. Weblen, mühendisleri tartışmasız bir şekilde profesyonel teknokratların en başına yerleştirirken, Merton onları, insan ilişkileri hakkında düşünme ve bunlarla başa çıkma konusunda eğitilmiş bir yetersizliğe, sahip bir meslek olarak tanımlar. Merton'a göre, mühendisler yalnızca Veblen'in onlara yüklediği seçkin statüye uygun değiller, aynı zamanda profesyonelliğin, özü, olarak yaygın olarak kabul edilen özelliklerden de yoksundurlar. Merton, mühendisin sosyal bakış açısının, bürokratik istihdamın yanı sıra meslek içindeki yüksek düzeyde işlevsel uzmanlaşmadan kaynaklandığını savunur. Uzmanlaşmanın sonucu olarak, mühendisler, sınırlı sorumluluklara dair etik bir anlayışla şartlandırılırlar. Mühendise ilişkin zıt görüşler sunarken, hem Beblen hem de Merton, profesyonelleşmenin kaçınılmaz olarak giderek daha katılımcı bir demokratik topluma yol açtığı görüşünü reddediyor gibi görünmektedir. Meslekler, sosyal bilimciye iki farklı profil sunmuştur, iki yüzlü olan bu meslekler, bürokratik tiranlığın tehdit ettiği bir dünyada özgür ve bağımsız bir yurttaşlık için yapısal bir temel vaat ederken, aynı zamanda özgürlüğe yönelik bir tehdit de barındırırlar. Bir yandan fedakar motivasyon ve kolektivite yönelimi meslek sahibine atfedilirken, diğer yandan sosyal sorumluluktan yoksun, eğitimli bir yetersizliğe sahip olduğu söylenmektedir. Bu tutarsız görüşler, farklı zamanlarda farklı mesleklerle ilgili olmaları ve herhangi bir mesleğin gelişiminde çelişkili süreçlerin var olabilmesi gerçeğiyle açıklanabilir. Ancak, böyle bir açıklama, mesleklerin benzersiz bir karaktere ve kadere sahip homojen bir meslek grubu olduğu görüşünü zayıflatacaktır. Meslekliliğin bu kadar çeşitli ve tutarsız yorumlarını açıklamaya yönelik teorik girişim, profesyonelleşme kavramı üzerine odaklanmıştır. İncelenen tüm mesleklerin eşit derecede profesyonelleşmemiş olması nedeniyle, mesleki uygulama, tutum ve örgütlenmenin doğasında farklılıklar beklememiz gerektiği iddia edilmektedir. Sosyal hizmet, öğretmenlik ve muhasebe gibi bazı meslekler profesyonelleşme sürecinde çok ilerlememişken, hukuk, tıp ve mimarlık gibi diğerleri profesyonelliğin son aşamasına daha yakındır. Bu nedenle, sürecin uç noktalarında yer alan mesleklerin gerçek farklılıklar göstermesi kaçınılmazdır. Mesleklerin toplumsal rolüne ilişkin tutarsız yorumları uzlaştırmaya çalışırken, profesyonelleşme teorisi, önceki yaklaşımlarda sabit olan bir unsuru dışlamıştır, profesyonel meslekleri toplumdaki güç ilişkileri açısından güç ve otorite kaynakları ve bunları kullanma biçimleri açısından anlama çabası. 2. Profesyonelleşme ve profesyonellik, meslekleşme ve profesyonellik kavramları, sosyologlara geleneksel olarak meslek olarak kabul edilen işlerin gelişimindeki ve mevcut durumundaki farklılıkları ve görünürdeki tutarsızlıkları kapsama imkanı sağlamıştır. Sıradan insanlar bir işi meslek olarak görüyorsa, sosyolojik teorinin kapsaması gereken bu tür işlerin doğasında temel bir benzerlik olması gerektiği savunulmaktadır. Hukuk ve öğretmenlik veya tıp ve sosyal hizmete atfedilen prestijde belirgin farklılıklar olması, meslekleşme kavramının çözmek için geliştirildiği bir sorunu ortaya koymaktadır. Bununla birlikte, meslekleşme, terimi çeşitli şekillerde kullanılmaktadır ve kullanımlarına daha ayrıntılı olarak bakmadan önce bunlardan bazılarını ayırt etmek faydalı olacaktır. İlk olarak, bu terim, elektrik mühendisleri gibi mevcut meslek gruplarının genişlemesi veya bilgisayar programcıları gibi yeni hizmet mesleklerinin ortaya çıkması sonucu, diğer mesleklere kıyasla profesyonel veya hatta beyaz yakalı işlerin sayısının artmasıyla sonuçlanan, meslek yapısındaki geniş değişiklikleri ifade etmek için kullanılır. Bu genel süreçten ve ima ettiği sosyal hareketlilik düzeyinden bir dizi sonuç çıkarılmış olsa da 1950'lerin sonlarında İngiltere'de bu eğilimin işçi partisinin başarısızlığı üzerindeki sonuçlarına ilişkin tartışmalar buna bir örnektir bu analiz alanındaki teorik temel minimaldir ve eğilimlerin yorumlanması oldukça spekülatiftir. İkincisi, profesyonelleşme, terimi, belirli bir mesleğe alım ve uygulama konusunda düzenleme yapmaya çalışan meslek birliklerinin sayısındaki artıştan biraz daha fazlasını ima edecek şekilde kullanılır. Bu kullanım, nitelik kazandıran derneklerin işlevlerine odaklanmayla ilgilidir, bu tür dernekler, bir mesleğin profesyonelleşme derecesinin ana göstergesi olarak kabul edilir. Üçüncü bir görüşe göre, Profesyonelleşme, bir mesleğin özünde profesyonel olan ve profesyonelliğin temel unsurları olarak kabul edilen bir dizi nitelik sergilediği çok daha karmaşık bir süreçtir. Nitelikli bir derneğin varlığı bu niteliklerden sadece biridir. Son olarak, profesyonelleşme zorunlu olarak bir süreci ifade eder ve bazen bu sürecin belirli bir olaylar dizisi olarak gerçekleştiği, profesyonelleşme sürecinde bir mesleğin, son aşaması profesyonellik olan, öngörülebilir örgütsel değişim aşamalarından geçtiği açıkça öne sürülür. Son iki örnekte ise, profesyonelleşme, bazı mesleklerin yöneldiği ve diğerlerinin ulaştığı bir son duruma sahip bir süreç olarak görülmektedir. Örneğin, Volmer ve Mills, meslek kavramının soyut bir mesleki örgütlenme modeline uygulanmasını ve profesyonelleşme kavramının, Birçok mesleğin belirli önemli özelliklerini bir meslek yönünde değiştirdiği dinamik süreci ifade etmek için kullanılmasını önermektedir. Bir mesleğin ne olduğu tanımı, bu önemli özelliklerin neler olduğunu belirleme meselesi haline gelir. Bu tür modeller az ya da çok soyut literatürde bolca bulunur. Teorik açıklamalar büyük ölçüde bu özelliklerin tartışılması ve açıklanmasıyla sınırlı kalmıştır. Sonuç, o kadar derin bir karışıklık olmuştur ki, karışıklığın varlığı konusunda bile anlaşmazlık vardır. Örneğin, Gull, literatür incelemesinden yola çıkarak, en sık alıntılanan tanımlardan bir mesleği karakterize eden tüm unsurları çıkarırsak, takdire şayan bir fikir birliğinin ortaya çıktığını belirtmektedir, çelişki yok ve tek fark eksikliklerden kaynaklanıyor. Bu özgüven düzeyinin tüm sosyologlar tarafından paylaşılmadığı, Millerson'ın şu iddiasıyla ortaya konuyor, bu konuda yazan onlarca yazardan çok azı meslek statüsünün gerçek belirleyicileri konusunda hemfikir olabiliyor gibi görünüyor. Mevcut yaklaşımları iki geniş türe, yani mesleklerin, özellik, ve işlevselci, modellerine ayırarak bu karışıklığı biraz hafifletebiliriz. Belirli durumlarda bu iki yaklaşım birbirine karışsa da, tartışma amacıyla ayrı olarak ele alınacaklardır. Meslekilik üzerine kurulu, özellik, modelleri, formülasyon açısından daha az soyut olma eğilimindedir ve mesleki mesleklerin ortak özünü temsil ettiği söylenen bir, nitelikler, listesinden oluşur. İkinci yaklaşım daha soyuttur ve daha yüksek derecede açıklayıcı bir niyetle karakterize edilir. Fonksiyonalist, modellerin formülasyonunda, kapsamlı bir, özellik, listesi sunma girişiminde bulunulmaz, bunun yerine modelin bileşenleri, bir bütün olarak toplum veya profesyonel müşteri ilişkisi için işlevsel öneme sahip olduğu söylenen unsurlarla sınırlıdır. Özellik, modeli yaklaşımının bir örneği, Millerson'ın çalışmasında bulunabilir, burada, sosyolojik literatürü dikkatlice inceledikten sonra, mesleğin çeşitli tanımlarında yer alan 23, öğeyi, listeliyor. Bu 23 madde, gerçek, mesleğin, temel unsurlarını, çeşitli şekillerde tanımlamaya veya soyutlamaya çalışan 21 yazarın çalışmalarından derlenmiştir. Tablodan, Millers’ın hiçbir tek öğenin tüm yazarlar tarafından bir meslek için temel olarak kabul edilmediğini ve, öğelerin, dokuzunda yalnızca tek bir savunucunun bulunduğunu belirtmesi ilginçtir. Öte yandan, hiçbir iki yazar aynı, öe, kombinasyonunun bir mesleği tanımladığı konusunda hemfikir değildir. Tablo, en sık bahsedilen özellikler arasında şunları içerir, 1- Teorik bilgiye dayalı beceri, 2- Eğitim ve öğretimin sağlanması, 3- Üyelerin yeterliliğinin test edilmesi, 4- Organizasyon, 5- Profesyonel bir davranış kurallarına bağlılık ve 6- Özverili hizmet. Özellik, yaklaşımının birçok açıdan yetersiz olduğu kanıtlanmıştır. Birincisi, bu tür modeller, başlangıç noktası olarak, en azından geçmişte, temel unsurların tümünü bir dereceye kadar sergileyen, gerçek, mesleklerin var olduğunu veya var olduğunu örtük olarak kabul eder. Bazen, ideal tip, olarak adlandırılan şey, bu mevcut mesleklerin bilinen özelliklerinden soyutlanmıştır tıp ve hukuk, klasik, örnekler olarak alınır. Birçok durumda, idealin olması gereken şey açısından olduğu izlenimi baskın hale gelir. Bu, bağımsız uygulamanın profesyonelliğin temel unsuru olduğunu vurgulayan ancak İkinci Dünya Savaşı sonrası İngiliz toplumunda profesyonellerin yaşadığı bağımsızlık kaybından açıkça rahatsız olan Louis ve Maud'un, 1952, çalışmalarında çok açıktır. Ayrıca, bir mesleğin ne olduğunu tanımlama görevine kendilerini adayan birçok analistin, şu anda profesyonel statü için çabalayan bir meslek grubunun talepleriyle ilgili özel bir davayı savunduğu da doğrudur. Önceden belirlenmiş ve açık bir teorik çerçeve olmaksızın nitelikleri listeleme prosedürü bir dizi dezavantaja sahiptir. Örneğin, temel nitelikler, listesine birbirini dışlamayan kategorilerin dahil edilmesi yaygın bir durumdur, bir faktör hem indirgenemez bir temel unsur olarak kabul edilir hem de açıkça ikinci bir özelliğin türevi olarak görülür. Greenwood'un bu tür temel unsurları, damıtmak, için sosyolojik literatürü inceleme girişimi, sistematik teori ve mesleki otoritenin bir mesleğin beş gerekli niteliği arasında olduğunu öne sürmektedir, ancak tartışmasından mesleki otoritenin de önceki kategoriye dahil edilebileceği açıktır, çünkü sistematik teori mesleki yeterliliğin ve dolayısıyla müşteri üzerindeki mesleki otoritenin kaynağıdır. Burada önemli olan nokta, benimsenen, özellik, yaklaşımında, unsurlar arasındaki ilişkileri sistematik teorinin gelişimi ile otorite arasında doğrudan nedensel bir ilişki olup olmadığı veya bu otoritenin kaynağının başka bir yerde olup olmadığı teorik olarak ifade etme konusunda çok az çaba gösterilmesidir. Ayrıca, özgeci hizmet gibi, temel unsurlar, kullanılan analiz düzeyleri arasında ayrım yapma sorununa yol açmaktadır. Örneğin, özgeciliğin mesleki rolün bir özelliği olduğunu iddia ederken, özgeci motivasyonun profesyonel bireye de atfedilip atfedilmediği her zaman açık değildir. Hizmet etiği birçok meslek grubunun ideolojisinin önemli bir parçası olsa da, uygulayıcıların mutlaka bu şekilde motive oldukları o kadar açık değildir. Bu model oluşturma faaliyetlerine teorik sınırlamalar getirilmediği durumlarda, pratikte Millers'ın tarafından sunulanlar gibi herhangi bir, öğeyi, listeye tamamen keyfi bir şekilde dahil etmek veya hariç tutmak mümkündür. Pratikte, çoğu yazar, fikir birliği iddiasında bulunarak listeleri için, otorite kurmaya çalışır. Özellik, kuramcıları bu açıdan sosyolojik topluluğun daha demokratik üyeleri arasındadır. Öğeleri, dahil etme veya hariç tutma kararı, hangi mesleklere profesyonel statü kazandırmak veya ondan mahrum bırakmak istediğinize de bağlı görünmektedir. Liberal veya açık fikirli analist, kategorilerinde en tutumlu olan olacaktır çünkü ne kadar az temel öğe dahil ederse, o kadar çok meslek nitelendirilebilir. Sosyal çalışmanın kaderine ilişkin endişe, kontrol listelerinde daha fazla soyutlama ve tutumluluğa yol açmıştır. Özellik, teorisi, kuramsal olmayan yapısı nedeniyle, profesyonellerin kendilerini tanımlama biçimlerini kabul etme hatasına çok kolay düşer. Sosyologlar tarafından algılanan, temel unsurlar, ile meslek kurallarının giriş bölümleri ve içerikleri arasında birçok benzerlik vardır. Toplumsal hizmet ve özgecilikle ilgili mesleki söylem, Birçok durumda bireysel profesyonellerin uygulamalarını şekillendirmede önemli bir faktör olabilir ancak aynı zamanda mesleki ayrıcalığın meşrulaştırılması işlevi de görür. Meslek kurallarını sorgusuz sualsiz sosyolojik bir yasa olarak kabul etmek en hafif tabirle erken bir yaklaşımdır. Aynı şekilde kuralların uygulanmasının toplumun farklı kesimleri için faydalı sonuçlarının tek düze olduğunu varsaymak da erken bir yaklaşımdır. Bir örnek vermek gerekirse, hukuk mesleğinin devletin gücü ile bireysel vatandaşın ihtiyaçları arasında ara buluculuk yaptığı görüşü, genellikle avukatın herkesin yararına hukukun üstünlüğünün koruyucusu olarak görüldüğü bir özgecilik biçimi olarak ifade edilir. Ancak, Röşemiyer'in, 1964 ikna edici bir şekilde savunduğu gibi, mesleğin belirli bir hukuk düzenine olan bağlılığı, hizmetini, mevcut düzende radikal değişiklikler arayan toplumsal gruplar için anlamsız hale getirir. Tüm özgürlüklerimizin koruyucuları, kara güç militanları veya kadın kurtuluşu taraftarları için, sömürücü bir sistemin savunucuları haline gelir. Ayrıca, avukatlık hizmetlerinin sınıf grupları arasında çok eşitsiz bir şekilde dağıtıldığı durumlarda, söylemin gerçekten de boş bir yankı uyandırdığı da doğrudur. Londra Times'ın bir muhabiri, Tekeller Komisyonu'nun Mesleki Hizmetler Raporu'nun 1970 bulguları hakkında yorum yaparken, meslek grupları tarafından yürütülen ve toplum refahı temelinde gerekçelendirilen bir dizi kısıtlayıcı uygulamanın aslında bir şekilde müvekkillerinin pahasına, avukatların hayatını kolaylaştırmaya yönelik düzenlemeler gibi göründüğü sonucuna varmıştır. İlginçtir ki, bu tür yorumlar ve raporun kendisi, sosyolojik literatürün çoğunda görülenin aksine, mesleki iddialara karşı kamuoyunda daha büyük bir şüphecilik olduğunu göstermektedir. Zira bu literatür kategorilerinin çoğunu mesleki söylemin kendisinden türetmektedir. Özellik, yaklaşımları, profesyonellerin kendilerini görünüşte tarafsız kategorilere yerleştirmelerinin yanı sıra, bu kategorilerin çok az sayıda meslek kuruluşunun analizinden türetilmesi ve bu mesleklerin tarihsel gelişiminde belirli bir dönemde yalnızca Anglo-Amerikan kültüründe tam olarak ifade bulan mesleki örgütlenme ve uygulama özelliklerini içermesi eğilimindedir. Bu vurgunun belki de en açık örneği, ortak kimlik, değerler rol tanımları ve benzeri üzerine kurulu gelişmiş bir meslek topluluğunun varlığı ile sıradan insanlar tarafından mesleki otoritenin kabulü arasında gerekli bir ilişki olduğunu savunan Gooden çalışmasında bulunabilir, 1957. Good'un genel argümanıyla ilgili olarak vurgulamak istediğim en önemli nokta, bahsedilen, meslek topluluğunun, her bir özelliğinin, bir dizi meslekte aşınma sürecinden geçtiği ve diğerlerinde hiçbir zaman büyük ölçüde gelişmediği görülebileceğidir. Onun, modeli, teknolojik değişimin eski mesleklerin hegemonyasına meydan okuyacak yeni meslekler ortaya çıkaran koşullar yarattığı mesleklerin yakın tarihini tamamen ihmal etmektedir, mevcut mesleklerin sürekli farklılaşmaya tabi tutulduğu, Değişen müşteri taleplerinin farklılaşma eğilimlerini güçlendirdiği ve meslek topluluğunun otoritesine meydan okuyacak yeni dış otorite kaynaklarının ortaya çıktığı bir ortamda, goodun tasviri elbette ideal bir tasvirdir, ancak şu soru hala geçerliliğini koruyor: Topluluğun yapısal özellikleri hala ve hiç olmuş muydu mesleki varoluşun en önemli unsurları mıdır? Evrensel uygulanabilirliğe sahip profesyonellik, özellikleri, oluşturma girişimlerinin karşılaştığı bir sorun, az sayıda akademisyenin kullandıkları kavramların mekansal ve zamansal boyutlarını ve sınırlamalarını belirlemeye çalışmış olmasıdır. Ancak, zorlandığında, bunların sınırlı tarihsel uygulanabilirliğe sahip olabileceğini inkar edecek çok az kişi vardır. Meslekleşme zorunlu olarak bir süreci ifade etse de, bir mesleğin ne ölçüde meslekleştiğini ölçmek için bir kontrol listesi olarak öne sürülen özellik modeli temelde tarihsel bağlamdan kopuktur. Özellik modelinden ampirik sapmalar ideal bir tipten sapmalar olarak düşünülse de, bir mesleğin tam olarak gelişmesini geciktiren patolojik koşulların sonucu olarak da değerlendirilebilirler. Bu tür bir modelin uygulanması, mesleklerin oyunun adı tarihsel bir miras olarak kalsa bile farklı örgütlenme biçimleri geliştirebileceği ve yapısal olarak radikal farklılıklar gösterebileceği olasılığını göz ardı etmemize neden olur. Bu tür modeller meslekleşme kavramının kendisi gibi seçilmiş mesleklerin gelişimine tek yönlü bir bakış açısı dayatır. Ancak belki de aşağıdaki argüman için en temel nokta, bu modellerin mesleklerin tanımları olmadığı, aksine belirli bir kurumsallaşmış mesleki kontrol biçiminin özelliklerini belirttiğidir. Bir mesleğin temel özellikleriyle, tarihsel olarak belirli bir kurumsallaşmış kontrol biçiminin özellikleri arasındaki bu karışıklık, mesleklerin incelenmesinde hem, özellik, hem de, işlevselci, yaklaşımların en temel yetersizliğidir. Burada, özellik kuramı yaklaşımının iki uzantısından kısaca bahsedilebilir, bunlar yalnızca öğeler veya özellikler kataloglarının ötesine geçmeyi amaçlamaktadır. Birincisi, ideal tip mesleği karakterize eden nitelikleri işlevselleştirerek, profesyonelleşme sürecinin ölçülebilir göstergelerini sağlamaya yönelik girişimdir. Hickson ve Thomas, profesyonelliğin ölçülebilir göstergelerini Gutmann kümülatif ölçeğine besleyerek Britanya'da bir mesleki hiyerarşisi oluşturmaya çalışmışlardır. Ölçek, yukarıda 23. sayfada bahsedilen Millers'ın tablosunda gösterilen öğelere dayanmaktadır. Ne yazık ki, yazarlar, özellik kuramcılarının öğeler hakkındaki tartışmalarında en belirgin şekilde yer alan özellikleri ölçekten çıkarmak zorunda kalmışlardır, yani, mesleklerin sahip olduğu özellik derecesi, uygulamanın teorik bilgiye ne ölçüde dayandığı ve özverili hizmet idealinin gözlemlenme derecesi. Yine de, 43 nitelikli dernek için elde ettikleri profesyonelleşme puanlarının, beklendiği gibi olduğu için güvenilir görünmesinden memnun görünüyorlar, güvenilirliğin dışsal kriterleri hiç de açık bir şekilde belirtilmemiş. Ayrıca, ölçeğin, profesyonelleşme ölçeği puanı ile çalışmalarına dahil edilen çeşitli derneklerin yaşı arasında oldukça yakın bir ilişki, 0,41 korelasyon, ürettiğine de dikkat çekiyorlar. Bu da onları profesyonelleşmenin, uzun ve zahmetli bir süreç, olduğu sonucuna götürüyor. Son nokta bizi, özellik, teorisi yaklaşımının daha da genişletilmiş bir haline getiriyor. Bu da, profesyonelleşmenin bu göstergelerinin, tüm profesyonelleşen mesleklerin aynı aşamalar dizisinde geçtiği belirli bir tarihsel olaylar dizisini yansıttığı söylenebileceğidir. Profesyonelliğin doğal tarihi, olarak adlandırılan bu yaklaşım, Keplov ve Wilensky'nin çalışmalarında en önemli ifadesini bulmaktadır. Wilensky'e göre, Amerika Birleşik Devletlerindeki profesyonelliğin doğal tarihi beş aşamadan oluşmaktadır. 1- Tam zamanlı bir mesleğin ortaya çıkması, 2- Bir eğitim okulunun kurulması, 3- Bir meslek birliğinin kurulması, 4- Birliğin yasa ile korunmasına yönelik siyasi hareketlenme, ve 5- Resmi bir kodun benimsenmesi. Wilensky'nin, ve bu Keplov için de geçerlidir burada özetlediği dizinin tarihsel olarak özgül ve kültüre bağlı olduğu açıktır. Kültürel farklılığın basit ve öğretici bir örneği, bahsettiği yerleşik meslekler söz konusu olduğunda, özellikle de sıralamada belirgin bir farklılık gösteren İngiltere'dir, genel olarak, meslek birliği, ister profesyonelce yönetilen ister üniversite tabanlı olsun, bir eğitim okulunun kurulmasından önce ortaya çıkmıştır. Bu farklılığın ve başka farklılıklar da vardır Amerika Birleşik Devletlerindeki nispeten zayıf profesyonellikle ilişkili olduğu, bunun da 18. ve 19. yüzyılın başlarında gerçekleşen her türlü tekelce ayrıcalığa yönelik saldırıdan kaynaklandığı savunulabilir. Birçok durumda, özellikle tıpta, mesleki tekelin devlet tarafından yasaklanmasına yol açan bu ayrıcalık saldırısı, tarihsel sıralamada bir farklılığa ve güç dengesinin meslek kuruluşlarına karşı akademik kurumlara doğru kaymasına neden olmuştur. Sonuç olarak, Amerikan meslek kuruluşları, yakın zamana kadar İngiltere'de olduğu gibi kendi eğitim ve sınav sistemleri aracılığıyla üyeleri doğrudan nitelendirmek yerine, akreditasyon kuruluşları haline gelmiştir. Eski İngiliz kolonilerinde koruyucu yasaların her zaman, hatta genellikle, Mesleki hareketin sonucu değil, hükümet girişiminin sonucu olduğu göz önüne alındığında, profesyonelliğin doğal tarihinin varlığından da şüphe duyabiliriz. Koruyucu yasalar her durumda mutlaka bir meslek birliğinin kurulmasından veya eğitim okullarının oluşturulmasından kaynaklanmamış, aksine çoğu zaman bunların ortaya çıkmasına yol açmıştır. Sıralama ve zamanlamadaki bu farklılıklar, evrensel olarak uygulanabilir tek düze veya doğrusal bir profesyonelleşme sürecinin olmadığını ve hükümetlerin ve akademik kuruluşların rollerindeki farklılıkların, benzer mesleki faaliyetlerle ilişkili kontrol ve kurumsal biçimleri önemli ölçüde etkileyeceğini göstermektedir. Profesyonelleşme hakkında teorileştirmede kullanılan, özellik, yaklaşımı, bir süreç ve kronoloji önerme girişimlerine rağmen, Mesleki faaliyetlerin farklı kurumsallaşmış biçimlerinin geliştiği tarihsel koşullardaki farklılıkları göz ardı ettiği ölçüde tarihsel olmayan bir yaklaşımdır. Özellik teorisi, profesyonelleşmenin gerçekleştiği genel sosyal koşulların sistematik bir şekilde ele alınmasını nadiren içerir. Yaklaşımın temel varsayımlarından birinin, mesleki faaliyetin doğasında var olan niteliklerin, kurumsal kontrol biçimlerinin nasıl gelişeceğini bağımsız olarak belirlediği sonucuna varabiliriz, bu da güçlü ve köklü meslek gruplarının önceden varlığı veya hükümetlerin veya akademik kurumların mesleğin örgütlenmesi ve uygulama içeriğine kendi tanımlarının ne ölçüde dayatabileceği gibi faktörlerin etkilerine hiç değinilmemesini gerektirir. Ayrıca, mevcut veya potansiyel bir müşteri kitlesinin karakterindeki farklılıkların, mümkün olan gelişim biçimlerini etkilemede çok önemli olduğu gerçeğine dair sistematik bir tartışma da yoktur. Bu son sorun genellikle yalnızca öğretmenlik gibi, yarı mesleklerde ele alınır ve burada çocuğun müşteri olarak düşük statüsünün, mesleğin düşük prestijini belirlemede önemli bir faktör olduğu sonucuna varılır. Profesyonelleşmenin yapısal koşulları tartışılırken, bunlar genellikle profesyonelliğin tanımlayıcı özellikleriyle karıştırılır. Örneğin, bir meslek ortaya çıkması için gerekli koşullar arasında, üyeleri üzerinde yaptırım uygulama yetkisine sahip bir denetleme derneğinin veya bir tür kontrol organının ortaya çıkması ya da uzun süreli eğitim sağlayabilecek eğitim kurumlarının geliştirilmesi yer aldığı iddia edilmiştir. Ancak aynı zamanda bu faktörlerin mesleklerin tanımlayıcı özellikleri arasında olduğu ve bu nedenle gelişmelerin hem nedeni hem de sonucu olduğu da ileri sürülmektedir. Meslekleşme koşullarıyla ilgili daha önemli bir kuramsallaştırma ve araştırma çizgisi, en verimli yaklaşımın, mesleki statü iddialarının hangi koşullar altında yapıldığının incelenmesi olduğunu savunmaktadır. Son yıllarda, Everett Hüs'un çalışmaları ve kendi çalışmalarımda, bu meslek bir meslek midir, yanlış sorusundan, daha temel olan, bir meslekteki insanların onu bir mesleğe ve kendilerini profesyonel insanlara dönüştürmeye çalıştıkları koşullar nelerdir, sorusuna geçtim itirafı, doğrudan, özellik, teorisinin ve tanımlama egzersizlerinin sonuçsuz ve yanlış yönlendirilmiş faaliyetler olarak reddedilmesine büyük ölçüde yol açmıştır. Benzer bir argüman daha yakın zamanda Michael King tarafından da kullanılmış ve bu yaklaşım çizgisinin, mesleklerin açıkça değerlendirici tanımlarının açtığı birçok tuzaktan kaçındığını öne sürmüştür. Meslek gruplarının profesyonellik iddiasında bulundukları koşulları belirlemeye odaklanır ve mesleki ideallere ne kadar yaklaştıklarını değerlendirme görevini başkalarına bırakır. Yukarıda tartışılan, özellik teorisinin birçok tuzağının bu yaklaşımla önlenebileceği doğru olsa da, profesyonelleşme kavramına bağlı olduğu ölçüde benzer sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Profesyonel statü iddialarının hangi koşullar altında yapıldığına odaklanarak, tanımlama karmaşasından kaçınıp, bunun yerine çağımızın iki önemli ampirik olgusuna odaklanıldığı savunulmaktadır. Mesleki yükselme yoluyla grup hareketliliği ve mesleki grup bilincinin büyümesi sonucu profesyonelliğin genişlemesi. Bununla birlikte, bu süreçlerden herhangi biri profesyonelleşme ile özdeşleştirildiğinde, analistin sürecin doğasını açıkça belirtmesi ve son durumuna dair bir fikre sahip olması gerekmektedir. Kısacası, profesyonel statü için bir, iddianın, ne anlama geldiği açık olmadığı sürece, bu yaklaşımın iddiaları anlamsızdır. Ne iddia ediliyor? İddia edenler neyi hedefliyor? Bu tür iddiaların sonuçları nelerdir ve hangi koşullar altında başarılı olma olasılıkları yüksektir? Bu analiz biçimi, çoğu zaman profesyonelleşmenin açıklanmasında kestirme bir yol olarak kabul edilir. Yani, profesyonel statü taleplerinin kendilerinin profesyonelleşmenin temel koşulları olduğu varsayılır. Bu tür taleplerde bulunan bir meslek grubunun hangi güç kaynaklarına sahip olduğu, yine sıklıkla göz ardı edilen, hayati önem taşıyan bir sorudur. Ayrıca, Prendi'nin de belirttiği gibi, bir meslek grubunun kendini, geliştirme, baskısı, statü odaklı olmaktan ziyade sınıf odaklı olabilir. Prendi, mühendislik derneklerinin bir kısmının gelir artışı sorununa doğrudan saldırmaya yönelik olduğunu, diğerlerinin ise statü enflasyonuyla ilgilendiğini öne sürüyor. Bununla birlikte, sınıf yönelimi bir meslek grubunun amaçlarının temelinde yer alsa bile, profesyonelliğin ideolojik silahları, davalarını haklı çıkarmada büyük değer taşıyabilir. Örneğin, öğretmenler, son yıllarda ücret taleplerini takip etmedeki militanlıklarının temel amacının daha iyi bir eleman çekmek ve böylece mesleki yeterliliği ve dürüstlüğü artırmak olduğunu savunacaklardır. Bu durumda, profesyonelleşmenin, profesyonel statü taleplerinin yapıldığı süreçle aynı anlama geldiği hiç de açık değildir. Bununla birlikte, Profesyonellik başarılı bir ideolojidir ve bu nedenle statü ve gelir için rekabet eden çok çeşitli meslek gruplarının siyasi sözlüğüne girmiştir. Gelir politikasının çeşitli biçimleri altında gelir çok daha belirgin bir süreç haline gelmiştir. Sonuç olarak, ideolojinin sosyal işlevleri ve ortaya çıkan meslek grupları için, profesyonel modelin, çekiciliği önemli bir ampirik sorundur ve dikkat çekmeye değerdir. Akılda tutulması gereken şey, ideolojinin, tamamen veya kısmen, kendi mesleki faaliyetleri üzerinde kontrol sağlamamış ve muhtemelen de sağlamayacak meslek grupları tarafından benimsenmesidir. Bu, hayal kırıklığına uğramış sosyal hizmet uzmanlarının bazen ikna olduğu gibi, liderliğin yanlış taktikler izlemesinden değil, Mesleğin en önemli ve özerk olduğu kurumsallaşmış kontrol biçiminin gelişmesine karşıt olan dış koşulların varlığından kaynaklanmaktadır. Yukarıda ele alınan meslek sosyolojisine yönelik ikinci teorik yaklaşım, işlevselci okulun yaklaşımıdır. Özellik, teorisine ilişkin tartışmaların çoğu, işlevselci teorinin belirli örneklerine de uygulanabilirken, tartışma yalnızca teorinin ona özgü yönleriyle sınırlı olacaktır. İşlevselci modellerin bileşenleri, ya toplumun bütünü için ya da profesyonel müşteri ilişkisi için işlevsel öneme sahip olduğu söylenen unsurlarla sınırlıdır. Bu yaklaşımın etkili savunucuları arasında Bernard Barber ve Talcott Parsons yer almaktadır. Fonksiyonalist yaklaşımın soyutluğu ve göreceli tutumluluğu, Barber tarafından iyi bir şekilde örneklendirilmiştir, Barber, mesleklerin sosyolojik bir tanımı, mümkün olduğunca, mesleki davranışın belirtilen farklılıklarıyla sınırlı kalmalıdır iddiasında bulunur. Sonuç olarak, Barber, tüm meslek grupları için geçerli olduğunu savunduğu yaşam tarzı, kurumsal dayanışma ve sosyalleşme yapıları ve süreçleri gibi kavramları analizinden dışlar. Bunun yerine, mesleki davranışın dört temel özellik açısından tanımlanabileceğini iddia eder, 1, yüksek derecede genelleştirilmiş ve sistematik bilgi, 2. Bireysel öz çıkardan ziyade toplumsal çıkara öncelikli yönelim, 3. iş sosyalleşmesi sürecinde içselleştirilen etik kurallar ve iş uzmanlarının kendileri tarafından organize edilen ve işletilen gönüllü dernekler aracılığıyla yüksek derecede davranış öz denetimi, ve 4. Öncelikle iş başarısının sembolleri olan ve dolayısıyla bireysel öz çıkarın bir aracı değil, kendi başına bir amaç olan bir ödül sistemi, parasal ve onursal. Şimdiye kadar Barber'ın yaklaşımını, yukarıda, özellik, teorisi altında bahsedilenlerden ayıran çok az şey var. Ancak, sonraki analizde işlevselci yönelim netleşiyor. İlk olarak, yüksek derecede genelleştirilmiş ve sistematik bilginin, önemi, bilginin, doğa ve toplum üzerinde güçlü bir kontrol sağlamasından, ve bu nedenle, bu tür bilginin öncelikle toplumsal çıkarlar doğrultusunda kullanılmasının toplum için önemli olmasından kaynaklanmaktadır. Barber'ın analizinde, bu tür bilginin depolarının bireysel çıkardan ziyade toplumsal bir çıkar sergileyeceği ve yalnızca uygulayıcıların kendi uygulamalarının sonuçlarını tam olarak anladığı için, uygulamasının kontrolünde baskın rolü üstlenmelerine izin verilmesinin doğal olduğu sonucu çıkar. Devlet gücü mesleki faaliyetlerin kontrolünde bir rol oynayabilirken, uygulama alanındaki mesleki otoriteye her zaman ikincil olacaktır. Toplum, da aynı şekilde, bu kadar değerli mesleki performansı ödüllendirmenin uygun bir yolu olarak uygulayıcıları para ve onur şeklinde ödüllendirir. Onur, bireysel çıkara karşı toplumsal çıkarla ilişkilendirildiği için profesyonel uygulayıcılar için daha önemlidir. Bencil iş adamları parayla yetinirler. Bu tür bir argümanın ürettiği totolojileri göz ardı edersek, işlevselci teoriye yöneltilmesi gereken çeşitli eleştiriler vardır. Kısmen, işlevselci yaklaşımın temelde mesleklerin, toplumun temel değerleriyle son derece ilgili sorunlara sistematik bir bilgi birikimini uygulayan hizmet veya topluluk odaklı meslekler olduğunu varsaydığı yönündeki Rühe Şemiyer'in eleştirisine dayanmak mümkündür. İlk olarak, Barber'ın pozisyonunda açıkça gösterilen işlevsel birlik varsayımı vardır. Uygulanan, genelleştirilmiş ve sistematik bilginin, toplumdaki tüm gruplar için eşit değere sahip olduğu değil, aynı zamanda, toplumun, değeri dağıtanların gizemli bir şekilde toplumsal çıkarla donatılmasını ve bu tür bir özgeciliği sürdürmenin bir yolu olarak, toplum, tarafından yüksek oranda ödüllendirilmesini sağlamak için tepki vereceği varsayılır. Ruechmayr bu tür varsayımların evrenselliğini reddeder, özellikle, bahsedilen, merkezi değerlerin, toplumun tüm kesimleri ve çıkarları tarafından eşit olarak paylaşıldığını ve bunun sonucunda mesleğe otomatik olarak statü ve özellik geri bildirimi olacağını sorguluyor. Örneğin, hukukun bilimsel bir bilgi bütünü değil, normatif bir sistem olduğunu ve bunun sonucunda toplumdaki farklı sosyoekonomik grupların adalet anlayışlarında bile farklılıklar olduğunu belirtiyor. Hukuk mesleği, herkes için eşit derecede önemli olan değerleri somutlaştırmayacak veya uygulamayacak ve bu mesleğin değerleri ve örgütlenmesi, farklı sınıf veya statü grupları için sonuçları bakımından farklılık gösterecektir. Ruechmayr ayrıca, bir mesleğin statüsünün uygulanan bilginin karmaşıklık derecesiyle ilişkili olduğu ima edilen görüşe de saldırıyor. Hukuku bir kez daha örnek olarak ele alıyor ve avukatın büyük ölçüde rolüne özgü ancak sistematik bir bilgi bütününe değil, genelleştirilmiş kişiler arası becerilere dayanan faaliyetlerde bulunduğunu belirtiyor. Tıp mesleğinde pratisyen hekimin becerilerinin, esasen yetenekli bir teknisyenin becerileriyle sınırlı olmadığı, aksine, en azından belirli bir teşhis ve yeterli tedavi kadar, güvence ve dinleyici arayan hastayla sıcak ve kişisel bir şekilde ilişki kurma yeteneğiyle ilgili olduğu da kabul edilmektedir. Dolayısıyla, pratisyen hekim ile hasta arasındaki ilişkide oluşan sosyal mesafe, kısmen birinin uzmanlığı ve diğerinin bilgisizliğinden başka faktörlerinde bir ürünüdür. Parsons, ayrıca, mesleklerin ortaya çıkışında merkezi değerlerin önemine de işaret eder, ancak bununla yalnızca belirli bir hizmetin içeriğinin değerini değil, aynı zamanda sanayileşmiş toplumlardaki mesleklerin, bilişsel rasyonelliğin önceliği olarak adlandırdığı şeyin somutlaşmış hali olma derecesini de kasteder, yani meslekler, Bilişsel rasyonelliğin değerlerinin önceliğinin varsayıldığı kültürel sistemin bir sektörünü temsil eder. Bilişsel rasyonelliğin önceliğini ve dolayısıyla mesleklerin bilim kurumuyla olan yakın ilişkisini vurgulayarak, Parsons, rasyonelliğin yalnızca mesleki uygulamanın içeriğine değil, aynı zamanda meslektaş ve müşteri ilişkilerine de ne kadar hakim olduğunu aşırı vurgular. Bu yaklaşım, bir meslek içindeki güç ilişkilerinin sonuçlarını, uzmanlık alanlarını veya etnik azınlıklar gibi daha geniş sosyal olarak tanımlanmış çıkarları temsil eden grupların, bilginin rasyonel uygulamasının artırılması pahasına kendi baskın konumlarını korumaya yönelik rol tanımlarını mesleğe dayatmalarını etkili bir şekilde göz ardı eder. Britanya'da tıp alanına bağlı yardımcı meslekler olarak adlandırılan alt kademe mesleklerin ortaya çıkışı, Hekimlerin yeni uzmanlaşmış tıbbi rollerin kapsamını nasıl tanımlayabildiklerinin tarihidir ve her mesleğin kendi içinde barındırdığı profesyonelleşme potansiyeline dayalı bir yarı meslekler hiyerarşisi veya insan kaynaklarının en rasyonel kullanımının bir ürünü olarak değerlendirilemez. Parsons, tıp mesleğine ilişkin analizinde, mesleki rolün, işlevsel özgürlüğü ve duygusal tarafsızlığı, gibi mekanizmalar aracılığıyla ifade edilen bilişsel rasyonelliğin önceliğini izler. Yani, doktor, hastaları ve meslektaşlarıyla olan ilişkilerinde rolünün teknik temellerini, dışsal ve teknik olmayan hususları dışlayarak vurgular, bu mekanizmalar, potansiyel gerilim ilişkilerini sürdürmeye yarar. Gerilim yönetimi sorununun varlığını kabul edebiliriz, ancak Parsons'ın analizi, Diğer önemli sosyal ilişkilerin profesyonel hasta ilişkisi üzerindeki sonuçlarından yine de dikkati uzaklaştırır. Örneğin, hastaların sosyal seçiminin sistemik önemini ve ampirik olarak sınıf çizgileri boyunca değiştiği gösterilen tedavi biçimlerindeki farklılıkları ihmal eder. Ayrıca duygusal tarafsızlığın ve mesleki otoritenin ikincisi mesleki yeterlilikten kaynaklanır yalnızca profesyonel ve hasta arasındaki ilişkinin diğer ve daha önemli yönleriyle çatışmadığı durumlarda işleyebileceği gerçeğini de göz ardı eder. Örneğin bir hekim veya mimar tek bir güçlü patronun keyfine tabi olduğunda tek müşteri olarak müşterinin kendi ihtiyaçlarını ve bunların karşılanma biçimini tanımlama gücüne sahip olduğu durumlarda Parsons'ın profesyonel rolde var olduğunu iddia ettiği duygusal tarafsızlık ve otorite ilişkileri zayıflayacaktır. Profesyonel patron ilişkisi, Parsons'ın öne sürdüğü gibi, normal profesyonel müşteri ilişkisinden yalnızca bir, sapma, örneği değil, mesleki faaliyetlerin kontrolünün kurumsal olarak farklı bir biçimini yansıtmaktadır. Ruechemier'in meslek sosyolojisine uygulanan işlevselciliğe yönelik eleştirisindeki bir eksiklik, işlevselcilerin, profesyonellik olarak adlandırdıkları kurumsallaşmış kontrol biçimine alternatifler tasavvur edememelerine yol açan, yaklaşımın içine yerleştirilmiş tarihsel olmayan varsayımların sonuçlarını dikkate almamasıdır. Buradaki argüman, temelde tabakalaşmanın işlevsel teorisine yöneltilen argümana benzer. Tabakalaşmanın işlevselci bir analizi, mevcut sosyal ödüllerdeki farklılıkların yetenek hiyerarşisiyle işlevsel olarak ilişkili olduğunu ve bu yeteneğin toplumun ihtiyaçlarının karşılanması ve sorunların çözümü için kullanılabilir hale getirilmesini sağladığını iddia eder. Eleştiri, bu tür bir analizin gerçekliğin çarpıtılması olduğunu, çünkü herhangi bir ödül yapısının, hak iddialarını güvence altına alma ve kendi meşruiyet sistemlerini yaratma gücüne sahip gruplar tarafından yapılan bir ihlalin sonucu olduğunu gösteren tarihsel bir açıklamayı ihmal ettiğini savunmaktadır. Aynı şekilde, mesleklerin kurumsallaşmış kontrol biçimleri, ancak belirli grupların mesleki faaliyetleri kontrol etme gücünün analizi yoluyla tarihsel olarak tam olarak anlaşılabilir. Bu anlayışı elde etmek için, mesleki faaliyetin özellikleriyle ki bunlar zaman içinde değişebilir ve belirli sosyal koşulların ürünü olan bu tür faaliyetlerin kurumsal kontrolünün tarihsel olarak değişen biçimleri arasında net bir ayrım yapmalıyız. Zaman boyutunu dahil ederek, toplumdaki değişen güç dağılımının, mal ve hizmet üreticilerinin müşterileriyle olan ilişkilerinde önemli sonuçlar doğurduğunu gösterebiliriz. Şimdiye kadar, Meslekleşme kavramının ve nihai durumu olan profesyonelliğin, gerçek meslekler tarafından en tam olarak sergilenen temel unsurlardan soyutlanmış modellere dayandığı sonucuna vardık. Bu yaklaşım, literatürde, toplumdaki tüm gruplar ve sınıflar için mesleki faaliyetin işlevsel değerini vurgulayan ve böylece mesleki faaliyetlerin kontrolünün kurumsallaşmış biçimlerinde olası farklılıkları öne süren güç boyutunu dikkate almayan işlevselci bir modelle desteklenmiştir. Her iki yaklaşım da, kültürel ve tarihsel olarak farklı toplumlardaki mesleklerin örgütlenmesindeki gerçek farklılıkları analiz etme araçlarını sağlama olasılığı düşük. Meslekleşme kavramının kendisi, mesleki gelişmeyi kültürler arasında tek düze ve doğrusal bir karaktere sahip olarak dayatan bir kısıtlamadır. Bir kavram olarak, mesleki kontroldeki farklılıkların yapısal temellerini, profesyonelliğe doğru beklenen ilerlemeden sapmaları dışında, belirlememizi sağlayacak bir araç sağlamaz. Son olarak, mesleklerle ilgili teorik açıklamalar geliştirme girişimlerinin en büyük zayıflığı, çalışma nesnesinin aslında ne olduğu konusunda var olan karışıklıktır, mesleki bir faaliyet mi yoksa bu faaliyetin kurumsallaşmış kontrol biçimi mi? Sosyologlar, mesleklerin kendi tanımlarını kabul ederken, bu tür mesleklerin temel koşulunun, çok kısa bir süre için var olmuş ve 19. yüzyıl Anglo-Amerikan kültürünün özel tarihsel koşullarının bir ürünü olan kendine özgü bir tarihsel ürün olmaktan ziyade, kendine özgü bir kurumsallaşmış kontrol biçimi olduğunu kabul etme iliminde olmuşlardır. Bu nedenle, bu tür kurumsallaşmış kontrol biçimlerini tanımlamak ve açıklamak için meslek sosyolojisinin teorik çerçevesini detaylandırmak gereklidir. Mesleklerin kontrol edilme biçimlerindeki farklılıkları arayarak, tüm bu mesleklerin tek bir süreklilik üzerine yerleştirilebileceği ve tek tip bir son duruma doğru geliştiği görüşünde var olan sınırlamaları ortadan kaldırabiliriz. Ayrıca, uygulayıcı danışan ilişkisine odaklanarak, toplumdaki güç dağılımındaki değişiklikleri, danışan kitlesinin doğasını ve dolayısıyla kontrol kurumlarını dönüştüren önemli bir faktör olarak ele almalıyız. 3. Mesleki kontrol türleri Meslek olarak kabul edilen işler arasındaki gözlemlenen farklılıkları açıklamak amacıyla profesyonelleşme ve profesyonellik kavramlarını geliştirme girişimleri, Mesleki faaliyetler etrafında gelişen kurumsal düzenlere odaklanmıştır. Genel olarak, mesleki faaliyetleri birbirinden ayırma sorununu göz ardı etmişlerdir. Mesleki faaliyetlerin doğasını belirlerken, öncelikle toplumsal iş bölümünün genel sonuçlarına bakmalıyız. Tüm farklılaşmış toplumlarda, ister mal ister hizmet üreten uzmanlaşmış mesleki becerilerin ortaya çıkması, sosyal ve ekonomik bağımlılık ilişkileri ve paradoksal olarak sosyal mesafe ilişkileri yaratır. Başkalarının becerilerine bağımlılık, ortak deneyim ve bilgi alanını azaltır ve sosyal mesafeyi artırır, çünkü mal ve hizmet üretiminde uzmanlaşmanın kaçınılmaz sonucu, tüketimde uzmanlaşmamadır. Bu sonuç, tüm uzmanlaşmış mesleklerin kristalleşmesi ve gelişmesinden kaynaklanır. Uzmanlaşma, sistematik karşılıklı bağımlılık ilişkileri yaratırken, aynı zamanda özellik potansiyelleri de sunar. Özellik potansiyelini yaratan şey, iş bölümünün bir ürünü olan sosyal mesafedir, ancak bununla özdeşleştirilmemelidir. Aksine, sosyal mesafe, üretici ve tüketici arasındaki ilişkide belirsizlik veya belirlenemezlik olarak adlandırılan bir yapı yaratır ve bu da ilişkide çözülmesi gereken bir gerilim oluşturur. Herhangi bir tüketici-üretici ilişkisinde indirgenemez ancak değişken bir belirsizlik minimumu vardır ve bu belirsizliğin derecesine ve sosyal yapısal bağlama bağlı olarak, belirsizliği azaltmak için çeşitli kurumlar ortaya çıkacaktır. Güç ilişkileri, belirsizliğin üretici veya tüketici pahasına azaltılıp azaltılmayacağını belirleyecektir. Belirsizlik düzeyinin değişken olması, çeşitli mesleklerin göreceli özerkliği ve bir mesleğin diğerine kıyasla üretici-tüketici ilişkisine dair kendi tanımlarını dayatma konusunda sahip olduğu kaynaklar açısından önemli sonuçlar doğurmaktadır. Herhangi bir meslek grubunun sahip olduğu güç kaynakları, bu kaynaklar diğer ve daha geniş sosyal güç temelleriyle eklemlenmedikçe, Tüm tüketicilere üretim içeriği ve amaçlarına dair kendi tanımlarını dayatmak için nadiren yeterlidir. Bu kuralın en önemli istisnası, teknolojik ve örgütsel kaynakları bunu başarmak için genellikle yeterli olan modern profesyonel ordudur. Belirsizlik derecesindeki ve dolayısıyla özertlik potansiyellerindeki farklılıkların oluşmasında önemli bir unsur, uzman tarafından uygulanan bilginin ezoterik karakteridir. Bununla birlikte, bu, literatürde profesyonellik ve mesleki otorite için temel olarak sistematik teoriye yapılan olağan vurguyu takip etmemelidir. İlk olarak, ezoterik, terimi bilinçli olarak kullanılmaktadır. Çünkü ne bilginin karmaşıklık derecesine ne de bir mesleki faaliyette yer alan uzmanlaşma düzeyine atıfta bulunmaktadır. Örneğin, belirli becerilerin karmaşıklığı, uygulamaları için gerekli eğitim düzeyiyle ölçüldüğünde artabilirken, bu tür becerilerin genel anlayış düzeyinin de geniş bir yelpazedeki itimsel ilerlemeyle artması düşünülemez değildir. Bu nedenle, sosyal mesafe otomatik olarak artmaz. Ayrıca, sosyal mesafe her durumda uzmanlaşmanın doğrudan bir sonucu değildir. Çünkü yüksek uzmanlaşma seviyeleri, bir mesleği parçalanmaya ve rutinleşmeye maruz bırakabilir ve bunun sonucunda meslek, uygulayıcı olmayanlar tarafından daha kolay anlaşılabilir ve kontrol edilebilir hale gelebilir. Bununla birlikte, belirli bir meslek içindeki rutinleşme için teknolojik koşullar, örneğin uygulayıcıların zaten uygulama içeriğini kontrol ettiği ve tanımladığı durumlarda, bu tür bir parçalanmaya mutlaka yol açmaz. Muhasebeciler, faaliyetlerinin birçoğunun bilgisayarlaşmasıyla ortaya çıkan rutinleşmenin sonuçlarıyla zaten mücadele ederken, Matbaacılarda üretimdeki beceri içeriğini azaltan teknolojilerin doğup unu başarıyla geciktiren bir grubun bilinen bir diğer örneğidir. Uygulayıcı ile danışan arasında var olan güç ilişkisi, uygulayıcının, gizemleştirme, sürecine girerek sosyal mesafeyi artırmasına ve kendi özelliğini ve uygulama üzerindeki kontrolünü güçlendirmesine olanak tanıyabilir. Bu nedenle belirsizlik tamamen bilişsel kökenli değildir manipülatif veya yönetimsel amaçlara hizmet etmek için kasıtlı olarak artırılabilir. Bir meslek grubunun, üretici-tüketici ilişkisine dair kendi tanımlarını dayatmasını sağlayacak güç kaynaklarına nadiren sahip olduğu iddiası, literatürde tanımlandığı şekliyle profesyonelliğin kendine özgü bir olgu olduğunu göstermektedir. Bu tür bir dayatmanın başarılı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi ancak bir meslek grubunun, Baskın bir sınıf veya kastın üyesi olması nedeniyle daha geniş güç kaynaklarını paylaştığı durumlarda ve ancak gerçek tüketicilerin veya müşterilerin nispeten büyük, heterojen ve parçalı bir talep kaynağı sağladığı durumlarda mümkündür. Bu durumun tam tersi, kendi ihtiyaçlarını ve bunların nasıl karşılanmasını beklediğini tanımlama gücüne sahip tek bir tüketicinin bir patronun olduğu durumdur. Dolayısıyla, mesleki faaliyetlerin kurumsallaşmış kontrol biçimlerinde mümkün olan varyasyonları belirlemek için, bir meslek grubunun sahip olduğu daha geniş güç kaynaklarını dikkate almak ve ayrıca bu ilişkinin sosyal bileşim ve talep kaynağının karakterinden nasıl etkilendiğine odaklanmak gereklidir. Bu faktörlerin her biri, bir mesleğin belirli kurumsal kontrol biçimlerinin neden ortaya çıktığını açıklamaya yardımcı olsa da, Mesleki faaliyetlerin belirsizlik yapısı oluşturma derecesi ve özellik potansiyelleri bakımından farklılık gösterdiği gerçeği değişmez. Bazı mesleklerin neden diğerlerinden farklı olarak öz düzenlemeye ulaştığını ve hatta neden zaten alternatif güç kaynaklarına sahip gruplardan eleman çektiğini açıklayan da bu faktördür. Bazı meslekler, özellikle müşteri veya tüketici yargısının etkisiz olduğu ve uzman yardımı aramanın, Tüketicinin benlik veya grup kimliğinin mahrem ve savunmasız alanlarına başkalarının müdahalesini zorunlu kıldığı, özellikle şiddetli belirsizlik sorunlarıyla ilişkilidir. Örneğin, tıp uygulaması, kişisel mahremiyet ve bedensel işlevlerle ilgili sosyal tabu alanlarına ve doğum ve ölüm gibi kültürel olarak tanımlanmış ritüel öneme sahip alanlara müdahale eder. Benzer şekilde uzmanlaşmış bir din adamlığının işlevleri, bir grubun refahı için temel olarak görülebilir. Bu tür meslekler, uzmanlaşmış hizmetlerin sağlanmasının tehdit edici olduğu ve belirsizliğin arttığı potansiyel gerilim içeren sosyal ilişkileri içerir. Sosyal mesafe ne kadar büyükse, müvekkilin, çaresizliği, de o kadar artar, dolayısıyla olası sömürüye maruz kalma ve sosyal kontrol ihtiyacı da o kadar artar. Geleneksel olarak meslek olarak kabul edilen birçok işin bu türden olduğu açıktır. Burada iki noktaya değinmek gerekir. Birincisi, bazı mesleklerin potansiyel olarak tehdit edici ve sömürücü olduğu öne sürülürken, bunun toplumdaki tüm gruplar için eşit derecede geçerli olacağı veya hizmetin eşit derecede değerli olduğu sonucuna varmamıza gerek yoktur. Kısacası, merkezi toplumsal değerin, işlevselci bir şekilde somutlaştırılmasından kaçınılmalıdır. Yukarıda belirtildiği gibi, hukukla ilişkili değerler eşit olarak paylaşılmamaktadır ve bir hukuk düzeninin aygıtı, baskın bir grubun korunması ve meşrulaştırılması için işlevlere sahiptir ve bu da hukukun neden üst sınıfa mensup veya üst sınıfa yükselmeyi hedefleyenler için, uygun, bir meslek olarak görülmesi gerektiğini açıklar. İkinci olarak, bir meslek zaman içinde beceri içeriği ve kültürel önemi açısından değişikliklere uğrayabilir. Sonuç olarak, özellik potansiyeli de değişecektir. İngiltere'de rahipliğin öneminin azalması buna bir örnektir. 20. yüzyılda kültürel öneminin azalması, statü ve gelirde düşüşe ve üst sınıftan gelenlerin sayısında azalmaya yol açmıştır. Ayrıca, kitlesel tüketim toplumlarında, bu tür toplumlardaki kültürel önemleri nedeniyle kontrol sorunlarına yol açan yeni mesleklerin ortaya çıktığı da doğrudur. Servis teknisyenleri buna bir örnektir yeni sömürü biçimlerine ve sosyal kontrol ihtiyacına yol açan bir dizi meslek. Tarihsel olarak, sosyal kontrol sorunları yaratan bu sosyal gerilim alanlarını yönetmek için çeşitli sosyal mekanizmalar ortaya çıkmıştır. Geleneksel kontrolün karakteristik bir biçimi, bir mal veya hizmetin kalitesinin yalnızca kan bağıyla garanti altına alınmasıdır. Örneğin, Rönesans İtalya'sında büyük ölçekli işletmelerin yükselişiyle birlikte, uzak pazarlardaki bir faktörün veya temsilcinin faaliyetlerini kontrol etmenin ilk yolu, bir aile üyesini göndermek veya onu evlilik yoluyla aileye bağlamaktı. Daha modern zamanlarda, sözleşme, serbest piyasa ve hatta markalı ürünler benzer işlevleri yerine getirmiştir. Bunlar, mevcut iş bölümüyle ilişkili ahlaki düzenlerin bir ifadesidir ve kimin neyi, kime ve ne zaman yapabileceğine dair kurallar ve geleneklerden oluşur. Bunlar, yalnızca bir meslekle ilişkili bilgi ve becerilerin içeriğindeki değişikliklerle değil, Aynı zamanda büyük ölçüde değişen güç ilişkilerinin ürünü olan ortaya çıkan sosyal sorunlara ve ihtiyaçlara yanıt olarak da değişen kurumsallaşmış kontrol biçimlerinin yönleridir. Yukarıda açıklandığı gibi, özellikle yoğun gerilimlerle ilişkilendirilen meslekler bir dizi kurumsallaşmış kontrol biçimine yol açmıştır. Bunlardan biri de profesyonelliktir. Bu durumda profesyonellik, belirli mesleklerin doğasının bir ifadesi olmaktan ziyade kendine özgü bir mesleki kontrol türü olarak yeniden tanımlanır. Dolayısıyla bir meslek, bir iş değil, bir işi kontrol etme aracıdır. Benzer şekilde, profesyonelleşme, belirli mesleklerin, temel, nitelikleri nedeniyle her zaman geçirmesi beklenen bir süreçten ziyade, bazı mesleklerin belirli bir zamanda geçirdiği tarihsel olarak özgün bir süreçtir. Bu kendine özgü mesleki kontrol biçimini bağlamına oturtmak için, Kurumsallaşmış kontrol düzenlerinin bir tipolojisi önerilecek ve her bir düzenin çeşitli özellikleri ve ortaya çıkma koşulları tartışılacaktır. Aşağıda sunulan tipolojinin, daha gelişmiş bir biçimde, tüm meslekler için geçerli olması beklenirken, bu tartışma amacıyla, geleneksel olarak profesyonel meslekler olarak kabul edilen işlerle sınırlı kalınacaktır. Bir tipoloji oluşturulurken, belirsizliğin özüne üretici-tüketici ilişkisine odaklanmanın yararlı olduğu görülmüştür. Üretici-tüketici ilişkisinde var olan gerilimin tarihsel olarak belirlenebilen üç geniş çözümü vardır. Birinci, üreticinin-tüketicinin ihtiyaçlarını ve bu ihtiyaçların nasıl karşılanacağını belirlediği bir modeldir. Bu model, kolektif kontrol olarak adlandırılacak ve özerk meslek birliklerinin ortaya çıkmasıyla örneklendirilecektir. Kolektif kontrolün tanımlanabilir alt türleri arasında, en gelişmiş haliyle 19. yüzyıl Britanyasındaki sosyal koşulların ürünü olan profesyonellik ve geç ortaçağ Avrupa'sında kentleşmeyle ilişkili olgulardan biri olarak ortaya çıkan lonca kontrolü yer almaktadır. Aşağıdaki tartışma, kentli orta sınıfın iktidara yükselişini takip eden ve İngiltere'deki hukuk uygulamasının örgütlenmesinde en uç ifadesini bulan profesyonelliğe odaklanacaktır. 2. Tüketicinin kendi ihtiyaçlarını ve bunların karşılanma biçimini tanımladığı bir modeldir. Bu tür oligarşik ve kurumsal himaye biçimlerinin yanı sıra çeşitli toplumsal kontrol biçimlerini de içerir. Oligarşik himaye, aristokrat bir patronun veya oligarşinin çeşitli hizmet ve malların başlıca tüketicisi olduğu geleneksel toplumlarda ortaya çıkmıştır. Burada sanatçı ve zanaatkar, mimar ve doktor büyük ailelere bağlıydı. Kurumsal himaye, muhasebecilik gibi mesleklerin günümüzün sanayileşmiş toplumlarında içinde bulundukları durumu ifade eder, burada hizmetlerine olan talebin büyük bir kısmı büyük kurumsal kuruluşlardan gelir. Toplumsal kontrol, bir topluluğun veya bir topluluk örgütünün üreticilere toplumsal ihtiyaç ve uygulama tanımlarını dayattığı bir durumu ifade eder. Bu, izole öncü topluluklarda meydana gelmiştir. Ancak tüketici politikalarının gelişmesinde daha modern bir ifade bulmaktadır, burada tüketici örgütleri, mal ve hizmet üretiminin kalitesini ve nihayetinde organizasyonunu kontrol etmeyi kasıtlı olarak hedeflemektedir. Üçüncü, üretici ve tüketici arasındaki ilişkiye üçüncü bir tarafın aracılık ettiği, hem ihtiyaçları hem de ihtiyaçların karşılanma biçimini tanımladığı durum. Bu aracılık türünün de çeşitli kurumsal biçimleri vardır. Belki de en belirgin örnek, kapitalist girişimcinin üretimi rasyonelleştirmek ve piyasaları düzenlemek amacıyla üretici ve tüketici arasındaki doğrudan ilişkiye müdahale ettiği kapitalizmdir. Bununla birlikte, aşağıda ele alınacak örnek olan devlet aracılığı da aynı derecede önemlidir, burada güçlü, merkezi bir devlet, başlangıçta ihtiyaçların ne olduğunu tanımlamak için üretici ve tüketici arasındaki ilişkiye müdahale eder, Tıpkı İngiltere'deki devlet refah politikalarının büyümesi gibi. Bir diğer tarihsel örnek ise, Avrupa'da Ortaçağ Kilisesi'nin çok çeşitli mesleklerin uygulanmasını düzenlemedeki rolüdür. Üretici-tüketici ilişkisindeki temel gerilimin daha birçok olası çözümü vardır. Örneğin, ihtiyaçlar bir tarafça tanımlanırken, bu ihtiyaçların karşılanma biçimi diğer bir tarafça kontrol edilebilir. Günümüzde İngiltere'de kimin tıbbi hizmet alacağını devletin belirlediği savunulabilirken, genel olarak tıp uzmanları bu ihtiyaçların karşılanma biçimini belirlemeye devam etmektedir. Millileştirilmiş bir meslek ancak devletin hem ihtiyaçları, hem de biçimi tanımladığı yerde var olabilir. Bir yandan, ihtiyaçların kontrolünde, diğer yandan üretim biçiminin kontrolünde farklılıklar olduğunu kabul ederek, Meslekler üzerine literatürde bazı zorluklar yaratan mesleklerin örgütlenmesindeki nispeten ince farklılıkları dikkate alabiliriz. Mevcut bir kontrol sisteminin bireysel meslekler üzerindeki etkisinin, mesleğin önceki tarihsel gelişimine bağlı olarak değişeceği akılda tutulmalıdır. Örneğin, 19. yüzyıl Britanyası'nda ortaya çıkan bir meslek, 20. yüzyıla, profesyonelliğin, yukarıda belirtilen anlamda kullanılan, Birçok sembolünü ve örgütsel özelliğini getirebilir, ancak profesyonellik geriliyor ve yeni kurumsal kontrol biçimleri ortaya çıkıyor olabilir. Bununla birlikte, belirli bir sosyal koşullar kümesi mesleklerin gelişimini etkiliyorsa, ortaya çıkan baskın kurumsal kontrol biçimleri, gelişmekte olan bir mesleğin sergilediği özellik potansiyeline göre meslekten mesleğe değişecektir. Aşağıda özetlenen her bir türün analizinde, tüketicinin doğası, üretici-tüketici ilişkisi, işe alım koşulları ve özellikleri, meslektaş ilişkileri, bilgi ve ideoloji gibi faktörler tartışılacaktır. 4. Üniversite hayatı, profesyonelliğe yeniden bakış. Profesyonellik, üretici-tüketici ilişkisinde var olan gerilimlerin, mesleki otoriteye dayalı kurumsal bir çerçeve aracılığıyla kontrol altına alındığı yerde ortaya çıkar. Bu kontrol biçimi, ancak belirli koşullar mevcut olduğunda gerçekleşir ve örgütlenme ve uygulamada ortak özellikler doğurur. Örneğin, mesleki becerilere yönelik etkin bir talebin büyük ve nispeten heterojen bir tüketici grubundan geldiği durumlarda ancak profesyonellik kurumu tam anlamıyla ortaya çıkabilir. Tüketicilerin genellikle çeşitli çıkarları vardır, örgütlenmemişlerdir, bağımlıdırlar ve sömürülebilirler. Bağımlılık, sosyoekonomik statüye göre farklı şekilde dağılabilen ihtiyaçların yaratılmasından kaynaklanır. Örneğin, Britanya'da, yasal olarak tanımlanan sorunların görülme sıklığı orta sınıfta işçi sınıfına göre daha yüksektir ve tıbbi hizmetlerle karşılaştırıldığında yasal hizmetlere olan talebin esnekliği daha fazladır. Bununla birlikte, tüketicilerin sömürülebilirlik derecesi değişecektir. Örneğin, hastaların uzman tıbbi tavsiye alma yükümlülüğünün kabul edildiği yerlerde, ürün ve hizmetleri zorunlu olmayan ve aynı şekilde sosyal yaptırımlarla desteklenmeyen diğer mesleklerle karşılaştırıldığında doktorun otoritesi nispeten yüksektir. Aile beklentileri ve yasal gereklilikler, hastaları doktor yardımı aramaya doğrudan baskı yapar. Hastalık, ancak hasta kişiye doktor raporu verildiğinde birçok amaç için meşru hale gelir. Tüketicilerin geniş ve heterojen bir grup olduğu durumlarda, mesleğin teknik temelli otoritesini geniş bir sosyal uygulama kontrolüne yayma girişimi, tek bir müşteri veya küçük bir güçlü müşteri grubunun olduğu bağlamlara göre daha başarılı olma olasılığı daha yüksektir. Bir mesleğin otoritesinin sosyal genişlemesi, belki de uygulama alanıyla yalnızca zayıf bir şekilde ilgili olan çok çeşitli konulardaki kolektif açıklamalarının ne ölçüde yetkili katkılar olarak kabul edildiği ile ölçülebilir. İngiltere'de hukuk ve tıp dernekleri ekonomi, çocuk suçluluğu, uyuşturucu kullanımı ve sosyal refahın organizasyonu gibi çeşitli konularda saygıyla dinlenirken, mimarlığın kolektif sesi, Doğrudan bina politikasıyla ilgili alanlarda bile susturulmuştur. Bu, belirli bireylerin ve grupların etkili olmadığı anlamına gelmez. Profesyonelleşmenin koşulları, 19. yüzyılın ikinci yarısında Britanya'da, büyük ölçüde bireysel ihtiyaçlara dayalı, ister özel ister girişimci olsun, çeşitli hizmetler için genişleyen bir pazar sağlayan kentli orta sınıfın iktidara yükselişiyle bağlantılı olarak gelişti. Sanayi devrimi, profesyonelleşmenin kapılarını ardına kadar açtı. Bilimsel ve teknolojik gelişmeler yeni tekniklere dönüştü ve ortaya çıkan meslekler için bir temel oluşturdu. Toplumun üst tabakasıyla sınırlı olan ihtiyaçlar aşağıya ve dışarıya doğru yayıldı. Böylece örneğin tıp, hukuk ve mimarlık artık küçük, sosyal olarak belirlenmiş gruplar değil, neredeyse eşit statüdeki rekabetçi gruplara hizmet eden büyük dernekler haline geldi. Meslektaşlar tarafından kontrol edilen uygulama kurumlarının oluşturulma potansiyeli, uygulayıcıların mevcut veya ortaya çıkan güçlü bir sosyal gruba üyeliği veya bu grupla olan ilişkisiyle de ilgilidir. Birçok mesleğin statüsü zaten aristokrat hamilerle olan ilişkiden faydalanmış ve bu nedenle onları, centilmen meslekleri olarak işaretlemiştir. Örneğin, Kerr Saunders, 19. yüzyılın ilk yarısında hekimlerin, meslek içinde diğer eğitimli meslek mensupları ile birlikte eğitim almış bir sınıfın bulunmasından kaynaklanan ve topluma büyük faydalar sağlayan bir savunmayı aktarır, tıp mesleğinin belirli bir sınıfının ülkenin soylularıyla birlikte eğitim görmüş olması ve böylece mesleğin bütününe çok faydalı olan bir duygu tonu edinmiş olması bu avantajlar arasındadır. 19. yüzyıl Britanyası'nda ortaya çıkan kentli orta sınıf, Yalnızca profesyonel hizmetlere yönelik artan bir talep yaratmakla kalmadı, aynı zamanda giderek büyüyen profesyonel kadrolarına da eleman sağladı. Orta sınıfın gücü, genişleyen, mesleklerin, kendi özerk örgütlerini oluşturmaları için zemin hazırladı. Profesyonellik altında, üretici-tüketici ilişkisi normalde müşteri tarafından başlatılan ve profesyonel tarafından sonlandırılan, güvene dayalı, birebir bir ilişki olacaktır. Tüketici kontrolünün önemli bir unsuru olan tüketici seçimi, bu koşullar altında zayıflar ve tüketicilerin heterojenliği ve bireyselleşmesi nedeniyle etkisiz hale gelir. İngiltere'de ve özellikle Avustralya'da 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın başlarında tıbbın gelişiminde, özellikle işçi yardım kulüpleri tarafından işletilen özel sigorta planları, güçlü bir tüketici kontrolü unsuru getirerek bu durumu değiştirdi. Kulüpler, doktorları giderek hareket özgürlüklerini sınırlayan sözleşmelere zorlamaya çalıştılar. Kısa bir süre için, uygulayıcılara kendi şartlarını dayatmada çok başarılı oldular ve böylece, profesyonelleşmeyi, geciktirdiler, ta ki, kulüpler savaşı, sonunda tıp dernekleri tarafından kazanılana kadar. Ulusal sağlık planlarının oluşturulmasından önce bile, Özel sigorta kuruluşları tıbbi hizmetlere olan talebin yapısını başarıyla etkilemiş ve uygulayıcıların faaliyetlerini kontrol etmeye çalışmışlardır. Profesyonellik kapsamındaki birebir ilişki, çeşitli ortaklık biçimleri mümkün olsa da, tek başına çalışmanın norm olduğu gerçeğini ifade eder. Ücret, müşteri ihtiyaçlarını belirlemede son derece önemli bir mekanizmadır ve müşterinin tek başvuru noktası, ilgili uygulayıcılardan oluşan bir kuruluştur. Profesyonellik, homojen bir meslek topluluğuyla ilişkilidir. Bakış açısı ve ilgi homojenliği, meslek içindeki nispeten düşük uzmanlaşma derecesi ve benzer sosyal geçmişlerden gelen kişilerin işe alınmasıyla ilişkilidir. Genel uygulama, normunun yerini son derece uzmanlaşmış alt grupların çoğalmasına bıraktığı durumlarda, mesleğin topluluk kimliği, farklı ilgi alanları ve misyonlar tarafından tehdit edilir. Bu durumda, tam olarak gelişmiş bir profesyonellik sisteminin ancak uzmanlaşmanın nispeten düşük olduğu yerlerde ortaya çıkması muhtemeldir. Bununla birlikte, uzmanlaşmanın kültürel olarak bölücü eğilimleri, zaten profesyonel kurumlarla karakterize edilmiş bir meslek içinde sınırlandırılabilir. Örneğin, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tıp dernekleri, yeni uzmanlık alanlarını baskın klinisyen ve genel uygulama gruplarının kontrolüne tabi kılarak, uzmanlaşmanın artan hızının yıkıcı sonuçlarını kısmen kontrol altına almayı başarmıştır. Bununla birlikte, uzmanlaşma, tüketiciler arasındaki statü farklılıklarıyla tanımlanan çizgiler boyunca da ortaya çıkabilir. Örneğin, meslekteki bir elit, bir tüketici elitine hizmet sunmakla meşgul olduğunda, Meslek içinde ilgi ve hatta örgüt farklılaşması meydana gelebilir. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir dizi çalışma, düşük statülü bir etnik azınlığa mensup avukatların ve doktorların kendi etnik gruplarının üyelerine hizmet verme olasılığının daha yüksek olduğunu öne sürmüştür. Bu tür bir uzmanlaşma, profesyonelliğin, toplumsal, yönünü tehdit eden bir başka yıkıcı faktör oluşturmaktadır. Meslek grubunun temel toplumsal işlevleri, statü ve kimlik kazandıran, üyeler arasında ortak çıkarları sürdürmeyi ve alanda uygulama tekelini dayatarak ve alana girişi düzenleyerek ortak politikaları teşvik etmeyi amaçlayan bir meslek birliği veya lonca tarafından yerine getirilir. Bir derneğin veya birliğin varlığının tek başına profesyonelliğin bir göstergesi olmadığına dikkat çekmek önemlidir. Örneğin, uygulama tekelini içeren uygulayıcıların kaydı, İngiltere'deki avukatlar örneğinde olduğu gibi, mesleğin elinde olabilir veya belirli bir alanda uygulama izni, kamu şirketlerinin denetiminde olduğu gibi, bir devlet dairesi tarafından kontrol edilebilir. İkinci durumda, bürokratik kontrol, profesyonelliğin gelişmesi üzerinde ciddi bir sınırlama oluşturmaktadır. Profesyonellik durumunda, meslek birliği kayıt organıdır ve yalnızca mesleki davranışları değil, aynı zamanda mesleki olmayan davranışları da kontrol etmek için etkili yaptırım mekanizmaları geliştirir. Sonuç olarak, mesleki homojenlik, hizmetin sağlanmasıyla doğrudan bağlantılı olmayan sosyal yaşam alanlarında tanımlanmış bir, davranış standardının, gözlemlenmesini talep eden meslektaşlar arasındaki beklentilere yansımaktadır. Dernek ayrıca, benzer giriş ve sosyalleşme deneyimlerinin yaratılmasıyla ortak kimliğin güçlendirilmesini sağlamak amacıyla mesleğe tek giriş kapısı sistemi uygulamaya çalışacaktır. Burada, bu tür mesleklere giriş için, tanınmış kurslar sağlayan eğitim kurumlarının gelişmesinin, mesleki üniversite kurslarının büyümesiyle ilgili olarak sıklıkla öne sürüldüğü gibi, meslekleşme sürecinin bir göstergesi olmaktan ziyade, bir mesleğe çok giriş kapısı sistemi dayatarak meslekten uzaklaşmanın bir belirtisi olabileceğini belirtmek önemlidir. Profesyonellik altında, tüm üyeler tarafından paylaşılan sürekli ve sonlu bir statü vardır. Eşit statü ve sürekli mesleki kariyer, kimlik duygusunu, meslektaş bağlılığını ve ortak değerleri korumak için önemli mekanizmalardır. Ayrıca, eşit yetkinliğe sahip bir topluluk efsanesi, Topluluk üyelerinin birbirlerinin yetkinliğini değerlendirdiği bir sistemde kamu güvenini oluşturmada etkilidir. Tüketicinin tek başına çalışan hekimle ilişkiyi başlatması, mesleki topluluktan izolasyona yönelik bir baskı oluşturur, bu baskı, bir iletişim ağı veya yönlendirme sistemi ile dengelenir. Yönlendirme sistemi, mesleğin istenen niteliklerini ve değerlerini en açık şekilde sergileyen üyelerin kariyerlerinde tercih edilmesini sağlamak için meslek tarafından da işletilebilir. Bu seçim sistemi, Oswald Hall tarafından Kanada'daki bir kasabada tıp kariyerleri üzerine yaptığı analizde ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Mesleki normlar, uzun eğitim dönemlerinde aşılanır. Bütünleştirici kurumlar, çıraklık sistemi içinde yakın denetim ve doğrudan veya dolaylı olarak uygulayıcılar tarafından kontrol edilen meslek okullarının oluşturulması yoluyla akran dayanışması ile karakterize edilir. Dernekleşme biçimleri, gelişmiş bir iletişim ağı ve şubeler, tartışma grupları, dergiler, sosyal etkinlikler ve benzeri aracılığıyla yüksek düzeyde etkileşim, mesleğin alt kültürünü ve geleneklerini korumaya yardımcı olur, bu kültür ve gelenekler kısmen diğer mesleklerle paylaşılabilir, ancak aynı zamanda meslek grubuna özgü unsurları da içerir. Meslekleşmemiş meslek grupları tarafından bir ideoloji olarak profesyonelliğin benimsendiği durumlarda, bu paylaşım çok yaygındır. Ritüelistik unsurlar önemlidir, efsaneler, semboller ve klişeler, mesleğe yönelik kamuoyu tutumlarını şekillendirmek için kamusal alanda işlev görür. Florence Nightingale efsanesi, özverili hemşire klişesi ve dini çağrışımları olan beyaz şapka sembolü gibi, kamusal alanda kesinlikle etkilidir. Gelişmiş bir topluluk dili veya jargon, hem iç homojenliği koruma hem de hem rakip uzmanlardan hem de sıradan insanlardan bağımsızlığı artırma gibi ikili bir işlevi yerine getirir. Bu, sık sık jargon kullanmakla eleştirilen sosyologların çok iyi bildiği yaygın bir olgudur. Ancak bu tür mesleklerden bazılarında kavramları hızla kamu kullanımına girdiğinden ve sonuç olarak değerini kaybettiğinden, özerk bir iç iletişim aracını sürdürmekte kendine özgü zorluklar yaşanmaktadır. Son olarak, topluluk tarafından oluşturulan rol tanımları ve standartlar, bir etik kodu ve özerk disiplin prosedürleri ile korunmaktadır. Bu ayrıntılı ve resmileştirilmiş normlar sistemi, randevu alma, yönlendirme yapma danışmanlık hizmeti verme, müşteri edinme ve kabul etme, sponsora ödeme yapma ve meslektaşlar, üstler ve astlarla ilişki kurma gibi davranışları düzenlemektedir. Parsoncu değerlerin nesneleştirilmesinden kaçınılması gerektiği savunulsa da, profesyonellik altında mesleki ideolojilerin uygulamanın temel değerine büyük önem verdiği bir gerçektir. Adalet, sağlık ve teknolojik ilerleme, ilgili uzmanlık alanlarının uygulayıcıları tarafından toplumsal varoluşun merkezi değerleri olarak çeşitli şekillerde kabul edilir. Meslek topluluğu, örneğin hukukun özelliğini ve tıp biliminin kamu yararına uygulanmasındaki ilerlemeyi garanti eden, uzmanlaşmış bilginin deposu olarak kendini görür. Meslek içindeki prestij, meslektaş değerlendirmesine bağlıdır ve sonuç olarak teknik yeterlilik, bireysel değerin önemli bir ölçütüdür. Ayrıca, temel araştırmaların uygulanmasındaki yenilikler, mesleğin toplumdaki mevcut güç konumunu veya meslek içindeki baskın grupları tehdit etmediği durumlarda prestijlidir. Deneysel tıp ve hukuk kodifikasyonundaki hızlı ilerlemeler, 19. yüzyılda Britanya'da profesyonelliğin ortaya çıkmasıyla ilişkilendirilmiştir, ancak birçok yenilikçi, özellikle tıp biliminde, yeni teknolojilerin ve bilginin uygulanmasına direnenler tarafından kınanmış, görmezden gelinmiş veya dışlanmıştır. Hizmetle ilgili tüm konularda, meslek mensuplarının sıradan vatandaştan daha bilgili olduğuna inanılır. Bu inançlardan meslek mensupları, tam sorumluluk bilincine sahip bir etik anlayış geliştirirler. Sıradan vatandaşların meslekle ilgili konularda görüşlerini dile getirmesi, hiçbir grubu ahlaki açıdan bu kadar öfkelendirmez. Şu anda, kürtaj ve uyuşturucu kullanımı gibi alanlardaki kamuoyu endişesi, tıp uygulayıcıları için tehdit edici ve bir anlamda hakaret olarak algılanmaktadır. Meslek otoritesini sosyal yaşamın daha geniş alanlarına yayma girişimleri, zaman zaman misyoner bir şevkle sürdürülmekte ve geniş siyasi önem kazanmaktadır. Bu durum özellikle hukuk alanında geçerlidir, örneğin, Adalet anlayışları üzerindeki toplumsal görüş ayrılıkları avukatları siyasi arenaya çekmektedir. Profesyonellik, yüksek derecede öz bilinç ve tam kimlik içeren meslekler yaratır. Hayatın temel anlamı iş durumunun merkezindedir ve mesleki beceriler devredilemez, belirli bir topluluğun mülkiyeti olarak kabul edilir. Şarlatanlık ve sahtekarlık, bu anlamda profesyonelliğin bir ürünüdür, nedeni değildir. Yani, şarlatanlığın yaygın olduğu ve ortadan kaldırılması gerektiği iddia edilen dönemler, bir mesleğin tekelci bir konum kurmaya çalıştığı veya bunu korumak için mücadele ettiği dönemlerdir. Uygulama, ancak bir grubun beceri tekelinin var olduğu durumlarda niteliksiz olabilir. Burada kısmen, profesyonelliği bir ideoloji olarak analiz ediyoruz. İdeolojinin unsurları, profesyonel statü talebinde bulunan, ve ideolojik bir mücadele içinde olan meslek grupları tarafından en güçlü ve açık şekilde ifade edilmektedir. Bu tür meslekler, tüketicilere karşı yükümlülüklerini yerine getirmenin ön koşulu olarak mesleki ve bireysel bağımsızlık ihtiyacına büyük önem vermektedir. Birçok hizmet mesleğinde bu talep, teşhis ilişkisine verilen önemle ilişkilidir. Yani, uzman teşhisi ancak tüketiciyle kısıtlamasız bir kişi kişi ilişkisi içinde gerçekleşebilir ve başarıyla uygulanabilir. Teşhis ilişkisi, hem bir meslek içinde hem de diğer ilgili mesleklerle ilişkilerde bir kontrol mekanizması olarak kullanılır, çünkü sorun ne olursa olsun, mekanik, fiziksel, psikolojik veya sosyal, eylem, planlar, terapi veya politika, teşhisten kaynaklanır ve teşhis koyan kişi yetkili bir rol üstlenir. Teşhis ilişkisine, iş görevlerinin önemli bir parçası olarak sıradan insanlarla kişisel olarak karşılaşan ve dolayısıyla uzmanlıklarının kabul edilmesi gereken uygulayıcılar tarafından öncelik verilir. Hekimler ve avukatlar sıklıkla bu durumla karşı karşıya kalırken, bilim insanları nadiren karşılaşır. Tüketici şüpheciliğinin bireysel uygulayıcılar üzerindeki doğrudan baskısı, Teşhiste eşit yetkinliğin meşrulaştırıldığı ve teşhisin dış değerlendirmelerinin etkili bir şekilde ortadan kaldırıldığı yerlerde mesleki olarak kontrol edilir. Örneğin, İngiltere'de uyuşturucu kullanımıyla ilgili olarak tıp mesleğinin yaşadığı tehdit, bazı doktorları bağımlılara, tehlikeli, uyuşturucu dağıtmada diğerlerinden daha yetkin olarak tanımlayan bir yasa ile gerçekleşmiştir. Hekim, tıbbi hizmetlerdeki üstünlüğünü teşhis ilişkisinin kontrolü yoluyla korumuştur. İngiltere'de yardımcı sağlık meslekleri, yasa ile tıbbı tamamlayıcı meslekler olarak tanımlanır. Bu ifade, fizyoterapistlerin, ergoterapistlerin, ayak sağlığı uzmanlarının, diyetisyenlerin, rehabilitasyon jimnastikçilerinin ve benzeri yalnızca bir doktor tarafından önceden konulan teşhis doğrultusunda tedavi uygulayabileceğini gösterir. Sonuç olarak, hekimler hasta karşısında otorite konumunu korurken, ortaya çıkan sağlık gruplarını kendi kontrol ve yönlendirmelerine tabi kılmışlardır. Osteopatların tanınmış sağlık hizmetlerinden dışlanması, doktorların teşhis koyma ve tedavi önerme hakkını reddetmeleriyle açıklanabilir, zira doktorlar bu konuda yetkin değillerdir. Dolayısıyla, alt kademe meslek gruplarının çoğalması, Genel pratisyenlerin profesyonel müşteri ilişkisini kontrol altında tutacak kadar güçlü olduğu durumlarda uzmanlaşmanın olası bir sonucudur. Meslek grupları arasında var olan bu güç ilişkilerinin anlaşılması, sosyologların, yarı meslekler, yarı, marjinal, ve, sınırlı, meslekler olarak adlandırılan bazı grupların özelliklerini tanımlamaya çalışırken karşılaştıkları bazı sorunların çözülmesine yardımcı olacaktır. Profesyonellik ideolojisi, eğitim süresi ile statü arasında doğrudan bir ilişki olduğunu iddia eder. Yani yüksek ekonomik ve sosyal ödüllerin, belirli becerileri edinmek için gerekli olan eğitim süresiyle haklı çıkarıldığını savunur. Aslında en yüksek statüye genellikle rolün teknik içeriğinin nispeten düşük olduğu meslekler ulaşmıştır. Müşteri odaklı ve teşhis odaklı meslekler, teknik olmayan kişiler arası becerilerin en önemli unsur olduğu hizmetler sunar. Bu durum, sürekli olarak yüksek düzeyde hukuk uzmanlığı gerektirmeyen, ancak genel insan ilişkileri becerileri gerektiren müşteri sorunlarıyla ilgilenen avukat için geçerlidir. Ayrıca, hukuk mesleğinin avukatlar ve barolar arasında bölündüğü İngiltere'de, uzman olan barolar, çok daha büyük ölçüde genelci olarak çalışan avukatlara göre daha az etkileyici bir mesleki eğitim alırlar. Herhangi bir meslek içinde ödül düzeyi her zaman uzmanlaşma yoluyla eğitim süresiyle ilişkili olmasa da, meslek gruplarının bu inancı statü mücadelelerinde önemli bir kaldıraç olarak kullandıkları önemli bir gerçektir. Dolayısıyla, profesyonellik yalnızca belirli meslekleri karakterize eden bir kontrol biçimi olarak var olsa da, bir ideoloji olarak profesyonellik, profesyonelleşme sürecinden geçmiş gruplarla sınırlı değildir. İdeolojinin yaygınlığı, profesyonelliğin kapsamının göstergesi değildir. Profesyonelliği bir kontrol biçimi olarak benimseyen hiçbir meslek statik ve değişmez değildir. Bu tür bir sistem içinde istikrarını sürekli tehdit eden büyük gerilimler mevcuttur. Profesyonelliğin özündeki en büyük gerilim, bir yandan mesleki otorite Diğer yandan tüketici tercihi arasındaki ilişkiden kaynaklanan çelişkili baskıdır. Yukarıda belirtildiği gibi, etkili talepte bulunan geniş ve heterojen bir müşteri kitlesinin varlığı, profesyonelliğin bir koşuludur. Aynı zamanda, tüketici tercihinin değişkenliği, meslek topluluğu içinde çeşitliliğe yönelik baskılar oluşturarak, mesleki kontrolün her zaman bir dengeleyici unsuru olarak işlev görür. Bu, ücretlerin bazı profesyonellere diğerlerinden daha fazla yönlendirilmesi gibi mekanizmalar aracılığıyla gerçekleşir. Çeşitli meslekler tarafından yapılan reklam yasağının işlevlerinden biri, meslek topluluğunun zengin ve etkili üyelerinin zaten ayrıcalıklı konumlarından yararlanma derecesini sınırlayarak, homojenliğe yönelik bu tehdidi en aza indirme girişimidir. Ayrıca, ücret sisteminden daha az yararlanan uygulayıcılar, üretici-tüketici ilişkisinde bazı değişiklikler arayan bir baskı grubu oluşturma olasılığına sahiptir. Bu durum, İngiltere'de ulusal sağlık hizmeti oluşturulmasında devletin müdahalesini savunan tıp adamları için de geçerliydi. Tüketicilerin heterojenliğinin en belirgin şekilde sınıf veya etnik bölünmelerde ifade edildiği yerlerde, meslek içinde sistematik bir farklılaşma baskısı mevcuttur. Bu tür bölünmelerin sonuçlarından biri, sağlık alanında ayrı ve hatta rekabet eden sağlık hizmeti kuruluşlarının ortaya çıkması olabilir daha az varlıklı kesim için kamu hastane sistemi ve zenginler için özel sistem. Bu kuruluşlar kaynaklar için rekabet eder ve uygulayıcılar kaynak mücadelesinde farklı çıkarlar geliştirir. Ayrıca, hukuk büroları hizmetlerini yalnızca bir etnik veya sınıf grubuna sunuyorsa, Mesleğin kendi içinde hukukun rolü ve adalet anlayışlarında rekabet ortaya çıkacaktır. Bu koşullardan kaynaklanan mesleki bölünme, daha önce de savunulduğu gibi, çeşitliliğin kaynağı olan uzmanlık tekniklerinden değil, müşteri uzmanlaşmasının bir sonucudur. Örneğin, psikoterapideki sınıfsal uygulama temeli, rekabet eden terapilerin sürdürülmesinde yansıtılmaktadır. Bir yandan psikiyatri ile, diğer yandan psikanalizle ilişkilendirilen terapilerin, kendileri de sınıf bölünmelerine dayanan farklı örgütsel uygulama bağlamlarının bir ürünü olduğu savunulmuştur. Psikiyatristler genellikle, hastaların düşük maliyetli gözetimi için tasarlanmış büyük ölçekli akıl hastanelerinde bulunurlar. Durumun kısıtlamaları büyük koğuşlar, yüksek hasta yükü ve benzeri, Akıl hastalığının fiziksel temeline vurgu yapan ve tedavi sorunlarına pratik bir çözüm olarak ilaç tedavisini kullanan bir terapiyel tutarlıdır. Öte yandan psikanalistler, tek bir ücretli hastanın veya en azından küçük grup terapisinin ihtiyaçlarına yöneliktir ve sonuç olarak akıl hastalığının psikososyal temellerine ve yoğun uzun vadeli kişisel analize dayalı terapilere vurgu yaparlar. Verilen örneklerin her birinde, Hasta seçimi ve, hasta, çeşitliliğinin doğasında var olan baskılar, profesyonellik sisteminde gerilimler yaratır ve kurumda değişikliklere yol açabilir, bu değişiklikler nihayetinde profesyonelliğin koşullarını azaltabilir ve uzun vadede ortadan kaldırabilir. Meslekilik olarak adlandırılan kurumsallaşmış kontrol biçimini ana hatlarıyla belirlerken, daha önce profesyonel mesleklere uygulanan örgütlenme ve uygulama özelliklerinin birçoğunu yeniden vurgulamak gerekli olmuştur. Bununla birlikte, mesleki kontrolün farklı biçimlerine ilişkin aşağıdaki tartışmanın, meslekiliğin hangi tarihsel ve kültürel bağlamda olursa olsun, seçilmiş birkaç mesleğin doğasında var olduğu kabulünü savunan argümanların kapsamının ne kadar sınırlı olduğunu vurgulayacağı umulmaktadır. Meslekiliğin tüm, profesyonel mesleklere, uygulanamayacağı, ancak soruna daha gerçekçi, karşılaştırmalı bir yaklaşım sağlayan bir çerçeve içinde mesleki kontrolün bir türü olarak yerini alması gerektiği görülecektir. 5. Himaye. Mesleki kontrolün bir biçimi olarak profesyonellikte istikrarsızlık yaratan gerilimler, tüketici gücünün uygulayıcılar üzerinde sistematik bir baskı kaynağı olarak hareket ettiği durumlarda, Yeni kontrol kurumlarının ortaya çıkma olasılığını da akla getirir. Çeşitli tüketici kontrol biçimleri ortaya çıkar ve bunların kurumsallaşması, profesyonellikten farklı mesleki örgütlenme, uygulama ve kültür biçimlerine yol açar. Tartışma, aksi takdirde yüksek özellik potansiyeline sahip meslekleri etkiledikleri ölçüde, oligarşik ve kurumsal himaye olmak üzere iki kontrol biçimiyle sınırlı olacaktır. Tam anlamıyla gelişmiş himaye kurumları, tüketicilerin kendi ihtiyaçlarını ve bu ihtiyaçların karşılanma biçimini tanımlama kapasitesine sahip oldukları yerlerde ortaya çıkar. Bu gibi durumlarda, ezoterik bilgi uygulayan meslek mensupları kendileri de, müşteridir ve hizmetleri için ne münhasır ne de nihai sorumlulukları vardır, süreç ve ürünün değerlendirilmesinde nihai yetki, hami veya hamilerdedir. Himaye, mesleki hizmetlere yönelik baskın ve etkili talebin küçük, güçlü, birleşik bir müşteri kitlesinden geldiği yerlerde ortaya çıkar. Bu, ortak çıkarları paylaşan aristokrat bir elitin hizmetleri tekelleştirdiği yerlerde meydana gelebilir. Benzer şekilde, birkaç büyük ölçekli şirketin, uzman, hizmetlerinin başlıca tüketicisi olduğu yerlerde de bir himaye sistemi gelişebilir. Bu koşullar geçerli olduğunda, bir mesleğin teknik temelli otoritesi ve sosyal mesafeden kaynaklanan özellik en az düzeydedir. Hami, daha geniş sosyal güç tabanları sayesinde nispeten bağımsız ve sömürülemezdir. Hami kendi ihtiyaçlarını tanımlayabilecek konumda olduğunda belirsizlik azalır. Oligarşik himaye, 17. ve 18. yüzyıl İngiltere'si ve Rönesans İtalya'sı gibi geleneksel aristokratik toplumların karakteristik özelliğidir. Her iki durumda da çeşitli meslekler büyük ölçüde hizmetle sınırlıydı ve toprak sahibi aristokrasinin kontrolüne tabiydi. Öte yandan, kurumsal himaye, sanayi toplumlarında bürokratik örgütlenmenin büyümesiyle ilişkilendirilmiştir, bu durum, Birçok mesleki hizmeti olan talebin giderek azalan sayıda büyük ölçekli özel ve kamu şirketinden gelmesine yol açmıştır. Herhangi bir meslek için oligarşik ve kurumsal himayecilerin önemi, uygulamanın mesleki olarak tanımlanmaması, aksine müşterilerin ihtiyaçları ve tanımları tarafından dayatılması derecesine bağlıdır. İngiltere'de 19. yüzyıl sonlarından bu yana gelişen muhasebe mesleğinin genel özellikleri, her zaman büyük ölçüde kurumsal kontrole tabi olmasını gerektirmiştir. Modern muhasebe mesleği, büyük ölçüde kurumsal işletmelerin talepleriyle ortaya çıkmıştır, önce şirket içi kontrol biçimi olarak, daha sonra da kamu denetimi yoluyla risk taşıyıcısına yönelik bir muhasebe biçimi olarak. Muhasebecinin maliyet veya yönetim kontrolü sağlamadaki işlevleri, kapitalist işletmenin gelişimi için o kadar önemli görülmüştür ki, Weber kapitalist işletmeyi gelir getirici gücünü modern defter tutma yöntemlerine göre hesaplama ve bilanço oluşturma yoluyla belirleyen bir kuruluş olarak tanımlamıştır. Risk taşıyıcısını koruma biçimi olarak muhasebe, bağımsız denetçilerin veya muhasebe firmalarının şirketin mali durumunu yönetime değil, hissedarlara ve kamuoyuna raporladığı halka açık anonim şirketlerle ilişkilendirilerek ortaya çıkmıştır. İlk muhasebe derneklerinin tamamı kendilerini öncelikle, bağımsız, kamu denetçileri veya muhasebeciler için dernekler olarak görse de, üyelerinin büyük bir bölümünü her zaman istihdam edilen muhasebeciler oluştururken, denetim hizmetleri sunan birçok bağımsız firma, hizmetlerinin az sayıda büyük ölçekli tüketicisine giderek daha fazla bağımlı hale gelmiştir. Himaye sisteminde, işe alım sponsorluğa dayanır. Sponsorluk kriterleri ortak değerler ve statülerdir, yani, profesyonel, hamisinin değerlerini ve bir ölçüde statüsünü paylaşır. Teknik yeterlilik tek veya hatta önemli bir değerlendirme kriteri değildir. Aksine, uygulayıcının sosyal olarak kabul edilebilir olması beklenir. Bu, küçük, hizmet odaklı bir elit uygulayıcı grubunun, hizmetlerinden yararlananların sosyal kökenlerini ve özelliklerini bir dereceye kadar paylaştığı anlamına gelir. 17. ve 18. yüzyıl İngiltere'sinde bir himaye sisteminin işleyişi, hamilerinin zevklerini ve değerlerini paylaşması ve büyük evlerin yaşamına katılmaya sosyal olarak uygun olması beklenen, profesyonel, bir beyefendi kavramının ortaya çıkmasına neden oldu. Kurumsal himayenin büyümesi, kişisel olarak kabul edilebilir, olduklarından emin olmak için işe alınanların kişilik testlerine dayalı olarak seçilmesiyle ilişkilendirilmiştir. Geleneksel himaye sistemlerinde, kabul görmüş, ve ayrıcalıklı meslek örgütlerine giriş son derece sınırlıdır. Gelişmiş bir kurumsal sistem ise, ister çalışan ister danışman olsun, daha güçlü şirketler için çalışan uygulayıcıların meslek birlikleri içinde hegemonyasına yol açar. Ancak bu prestij, tüm çalışan muhasebecilere tanınmamıştır, birçoğu İngiltere'deki büyük birliklerin yönetim organlarından dışlanmıştır. Birlikler içinde gücü elinde bulunduranlar, daha güçlü şirketlerle ilişkili kişiler olmuştur. Birlikler içindeki bu farklılaşma, aşağıda sonuçları tartışılan bir meslek hiyerarşisinin gelişmesiyle ilişkilendirilmiştir. Kurumsal himayenin etkisi, kamu muhasebecisi iş dünyasının ihtiyaçlarına odaklandığı sürece, muhasebe mesleğinin yönetim organlarında her zaman hissedilmiştir. Uygulama yapan muhasebeci için kurumsal işletmelerin göreceli önemi, işletme birleşmeleri ve holding şirketlerinin yükselişiyle birlikte artmıştır, böylece ekonomik gücün yoğunlaşması, profesyonel hizmetlerinde yoğunlaşmasını beraberinde getirir. Denetimlerin yoğunlaşması ise, küçük muhasebecilerin aleyhine büyük kamu muhasebe firmalarının büyümesini teşvik eder. İşletme birleşmeleri, kıdemli ortaklarının derneklerin yönetim kurullarına hakim olduğu ve güçlü, kurumsal müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayan büyük ölçekli kamu muhasebe firmalarının büyümesini teşvik etmiştir. 1929 yılına gelindiğinde, bu uluslararası firmaların genişlemesi o kadar ileri gitmişti ki, Britanya'daki tüm kamu şirketi denetimlerinin %44'ü 39 firmanın elindeydi, Amerika Birleşik Devletleri'nde ise menkul kıymetler borsası komisyonu tarafından listelenen Amerikan şirketlerinin %86 Anglo-Amerikan firması tarafından denetleniyordu. Yüzyılın başlarında Londra Muhasebeciler Birliği, ülke genelinde ve yurt dışında şubeleri olan devasa muhasebeci gruplarının görüntüsünün, tıpkı çok sayıda doktor veya avukat firmasının görüntüsü kadar uyumsuz ve tutarsız olduğunu belirterek şikayette bulunmuştu. Himaye, kural olduğu yerlerde, evde tutulan, uygulayıcıyı yaratır. Aristokrat Hamisi, sanatçısını, mimarını, doktorunu ve rahibini, korur, onları kendi mülklerinde veya sosyal ya da politik olarak kontrolü altında olan bir yerde barındırır. Uygulayıcı bir saray mensubudur ve saray mensubunun sosyal görgü kurallarını ve nezaketini paylaşmak zorundadır. Benzer şekilde, kurumsal himaye, doğrudan bir çalışan olarak veya profesyonel bir bürokrasinin örgütsel bağlamında, ev adamını ortaya çıkarır. Bu bürokrasiler, kurumsal işlere bağımlı büyük, profesyonel, firmalar ve kuruluşlardır. Himaye, parçalanmış, hiyerarşik, yerel odaklı bir meslek grubuyla ilişkilidir. Ev sahibi, uygulayıcı, hamisine veya hamilerine saygı gösterir ve öncelikle, Profesyonel, toplulukla değil, mahkeme veya kurumla özdeşleşir. Kısacası, mesleki rol performansının değerlendirilmesi büyük ölçüde haminin elindedir. Parçalanma, hamilerin yerel ihtiyaçlarına yanıt olarak ortaya çıkar, yerel taleplerle ilgili yerel bilgi ve beceriler geliştirilir. Yerel itibar, prestijin önemli bir temelidir ve mesleki olarak tanımlanmış normlara uyumdan ziyade, Mesleki olmayan konulardaki yerel gelenek ve inançlara uyuma daha çok bağlı olabilir. Kurumsallaşmış mekanizmalar yine yerelciliği sürdürmek için işler. Akran grubu dayanışması ve meslektaş topluluğu koşullarını yaratan kurumsal bağlamlar daha az önemlidir. Frommun belirttiği gibi, kişisel kimlik bir değişim değeri kazanır, çünkü herkes maddi başarısı için hizmetlere ihtiyaç duyan ve onları istihdam edenlerin kişisel kabulüne bağlıdır. Ayrıca, profesyonel uygulama, herkesin paylaştığı sürekli ve sonlu bir kariyer değildir. Aksine, oligarşik yapılarda uygulayıcı, en başarılı durumlarda toprak sahibi boş zamana yol açan terfi arayışındadır, kurumsal uygulayıcı ise yönetim kurullarında en iyi işlere sahip olmayı dört gözle bekleyebilir. Hatta serbest muhasebeci bile kurumsal yönetime geçme hırsına sahip olabilir veya zamanının çoğunu yönetim kurullarında görev yaparak geçirebilir. Çalışan muhasebeci yerel kriterlere göre şirket içinde terfi ettirildiği gibi, profesyonel bir firmada patronlarının büyüklüğüne ve etkisine göre prestij hiyerarşisinde yükselir, ne kadar büyük müşteri çekerse, prestiji o kadar yüksek olur. Yerel halkla iletişim kurma ihtiyacı nedeniyle topluluk jargonunun kullanımı kısıtlanırken, patronun otoritesi etik ve özerk disiplin prosedürlerinin net işlevini azaltır. Oligarşik durumda, standartlar tüketim odaklı bir boş zaman sınıfının standartlarıdır. 18. Yüzyılın büyük hekimleri, meslektaşları tarafından teknik yeterlilik açısından önemli ölçüde değerlendirilmek yerine, şiirsellikleri, zekaları ve zarafetleriyle tanınıyorlardı. Mesleki olarak tanımlanan normlar, kurumsal himaye altında, kurumsal olarak tanımlanan beklentilere göre daha az önem taşır. Dolayısıyla, tek bir müşteriye hizmet veren maaşlı uygulayıcıların sayısındaki göreceli artış, etiğin kapsamını daraltır. Son olarak, profesyonelliğin karakteristik özelliği olan homojen topluluk, hiyerarşik mesleki uygulama ve örgütlenme biçimleriyle yer değiştirir. Oligarşik himaye altındaki mimar ve hekim, sınırlı ölçüde de olsa, himayecilerinin sosyal konumunu paylaşırlar. Giderek daha güçlü himayecilerle ilişki kurarak mesleki hiyerarşit yükselirler. Prestijleri dar ve teknik olarak tanımlanmış olmaktan ziyade sosyaldir. Kurumsal de görevlilere az ya da çok statü sağlayan pozisyonlar sunarken, profesyonel, bürokrasiler, otoritesi örgütsel hiyerarşinin başındaki konumlarıyla tanımlanan yönetici ortaklar veya sahipler tarafından yönetilir. Mesleğin hiyerarşik parçalanması, tek bir meslek içinde ikili uygulama sistemleri olarak sistematik bir şekilde ifade edilebilir ve kurumsallaştırılabilir. Geleneksel bir bağlamda mesleki hizmeti tekelleştiren bir elitin varlığı, elbette, Diğer sosyal grupların ihtiyaçlarını ortadan kaldırmaz, bu ihtiyaçlar genellikle alt kademe meslekler ve hatta farklı bilgi sistemleri aracılığıyla karşılanır. Kurumsal himaye ile ilişkili hiyerarşi, alt kademe teknisyen uygulayıcı sınıflarının oluşturulmasıyla da rasyonelleştirilebilir, bu da daha fazla uzmanlaşmaya ve meslek liderlerinin rutin görevlerden kurtulmasına olanak tanır. Alt kademeler genellikle üst kademeye girişten fiilen dışlanır. İngiltere'de mühendislik, muhasebe ve mimarlıkta bu süreç zaten başlatılmıştır. Himaye sistemleri, uygulayıcının kendisinden beklenenleri bilmesi ve yapması gereken uygulama bağlamlarıyla karakterize edilir. Tüketici belirsizliği, mesleki özellik pahasına azaltılır. Bu koşullar altında, bilgi yerel olma eğilimindedir ve bilginin uygulanmasıyla ilgili temel araştırmalar sınırlıdır. Himayenin bu etkileri, muhasebe mesleğinin, şirket denetimlerinin tam olarak kamuya açıklanmasına karşı çıkmasıyla örneklendirilebilir, çünkü bu tür bir açıklama hissedarları koruyabilirken, işletmelerin rekabetçi konumunu tehlikeye atabilir. Bir muhasebecinin kamu denetimi için denetim raporları hazırlarken sahip olabileceği bağımsızlık derecesinin, Geçim kaynağı fiilen kamu yararına soruşturduğu kişilerin elinde olduğunda ciddi şekilde sınırlı olduğu iddia edilmiştir. 1932'de The Economist'in iddiasına göre, daha küçük denetim firmaları, mevcut yasal durumda, bütçe gücünü fiilen elinde bulunduran bir yönetim kurulunun muhalefeti karşısında, bilgilendirici hesaplar için duydukları gayreti her zaman mantıklı bir sonuca ulaştıramayabilirler. İşletme şirketlerine olan bu bağımlılık, yerelciliğe yönelik baskının oluşmasına katkıda bulunmuştur. Temel bilgi arayışı, özellikle müşteri ihtiyaçlarına yönelik bilgiye göre daha az vurgulanmaktadır. Örneğin, bilimin kamusal niteliği, meslektaş değerlendirmelerinin büyük önem taşıdığı yerlerde gelişir. Kurumsal bir işletme müşterisinin rekabetçi konumunu ilerletme ihtiyacı, Meslektaş değerlendirmesine yönelik araştırma iletişiminin önemini azaltır ve gizlilik rekabet avantajında önemli bir unsur olduğunda araştırma iletişimi tamamen engellenebilir. Uygulayıcılar tarafından kullanılan teori bütünü de müşteri taleplerinden etkilenebilir. Teorinin temel bir kriteri, müşteri ihtiyaçlarına uygulanabilirliğidir. Daha önce belirtildiği gibi, bu tür ilişkiler bağlamında, mesleki özellik pahasına tüketici belirsizliği azaltılır. Bilgi, içerik olarak özel ve yönelim olarak yerel olma eğilimindedir. Örneğin, muhasebe, İngiltere'de ancak son yıllarda üniversite düzeyinde gelişmiştir, ancak buna rağmen giderek artan sayıda muhasebeci eğitimini büyük, kurumsal işletmelerde almaktadır. Muhasebeci derneklerinin kendileri de araştırma yoluyla temel muhasebe bilgisinin geliştirilmesine karşı ilgisiz bir tutum sergilemiştir. Bir yorumcu, sanayi devrimiyle öne çıkan meslekler arasında, muhasebeciliğin büyümesi ve saygınlığı büyük ölçüde gerek üyeleri gerekse meslek örgütleri tarafından sürdürülen araştırmalarla desteklenmeyen tek meslek olduğunu iddia edecek kadar ileri gitmiştir. Bilginin geliştirilmesindeki özgürlük, prosedürlerin, temel kuralların ve tekniklerin sürekli olarak değişmesi nedeniyle, birleşik bir muhasebe mesleğinin geliştirilmesi için önemli bir sorun olarak kabul edilmiştir. Muhasebe tekniklerinin evrimi son derece pratik olmuştur. Özellikle sanayi, ticaret ve iş dünyasında çalışan muhasebeciler, görevleri sırasında sıklıkla kendi alanlarına özgü sorunlarla karşılaşırlar ve temel eğitimlerini bu özel sorunları çözmek için uygularlar. Aynı sorunla karşılaşan çeşitli firmalar tarafından belirli bir sistemin veya sistemin bir varyasyonunun benimsenmesi nadirdir. Çünkü muhasebede yeni bir yöntem veya tekniğin her bir mucidi kendi özgün fikrini kullanmayı tercih eder. Bu eğilim, muhasebecinin kendine özgü bireyselliğinin bir ürünü değil, temelde patrona dayalı bir meslek kontrol sisteminden kaynaklanan yerel sorunlara yönelik bir yönelimden kaynaklanmaktadır. Yerelcilik ayrıca Profesyonelliğin aksine, sınırlı sorumluluk etiğini de getirir, bu durumda, profesyonel eylemlerinin patronu için sonuçlarının ötesine bakmaz. Ayrıca, bu tür uygulayıcılar, siyasi görüşlerin veya siyasi eylemlerin patronu utandırabileceği durumlarda, apolitik olma eğilimindedirler. Sınırlı sorumluluk etiği, mühendislik alanında ancak son zamanlarda darbe almıştır ve bu, Çevresel kirliliğin sonuçları hakkındaki artan kamuoyu endişesinin bir sonucudur. Yoğun eleştirilere yanıt olarak, mühendisler, geçmişte belirli patronların ihtiyaçlarına yönelik olan eylemlerinin genel sonuçlarını tartışmaya yeni başlıyorlar. Burada önemli bir nokta, bu tür sosyal sorunların, devletin mesleki uygulamayı kontrol etme girişiminde bulunmasına yol açabileceğidir. Bu tür bir hamlenin sonuçları bir sonraki bölümde tartışılmaktadır. Patron kontrolündeki mesleklerde araştırmanın ihmal edilmesi, örgün eğitimin yavaş gelişmesiyle de ilişkilendirilmiştir. İngiliz muhasebe mesleği için temel eğitim biçimi olan uzaktan eğitim kursları, yerel deneyime verilen büyük önem sayesinde varlığını sürdürmüştür. Bu, patronajdan ziyade profesyonelliğin bir özelliği olan, stajların, muhasebe eğitiminde önemli olmadığı anlamına gelmez. Bununla birlikte, profesyonellik genellikle, INNS of Court gibi profesyonelce kontrol edilen okulların gelişmesiyle ilişkilendirilir. Dolayısıyla, teorik bilgi, müşterinin mevcut pratik ihtiyaçlarına uygulanabilir bilgiden daha az önemlidir. Uygulayıcılar, politika veya tedavide basit ve hemen uygulanabilen monistik açıklamaları vurgulama eğilimindedir. Bu tür bilgiye verilen önem, uygulayıcıyı bilme ve yapma ihtiyacında korur. Bu nedenle, İngiltere'deki oligarşik himaye döneminde tıp, tüm hastalıkların monistik açıklamalarını vurgulamış ve kan alma basit bir türetilmiş tedavi yöntemi olmuştur. Mimari bilgideki gelişmelerde kurumsal himayenin ihtiyaçlarına yanıt vermiştir. Temel sistem tarafından belirlenen belirli sınırlar içinde yapıda varyasyonlara izin veren sistem tasarımı, Büyük ölçekli inşaat ihtiyaçları olan tek bir kurumsal müşterinin oldukça homojen ihtiyaçlarıyla ilişkilidir. Tek bir müşterinin özel ihtiyaçlarıyla ilgili tek seferlik tasarım, mimarın işinin bir parçası olarak önemini yitirmektedir. Himaye sistemlerinin ideolojisi, meslek içindeki eşit yetkinlikten ziyade üstün yetkinliği vurgular. Kurumsal uygulayıcılar, Mesleğin hiyerarşik örgütlenmesini haklı çıkarmak amacıyla bazılarının diğerlerinden daha eşit olduğu görüşünü dile getirme eğilimindedir ve bu yargıyı derecelendirilmiş nitelikler oluşturarak kurumsallaştırırlar. Oligarşik sistemdeki dışlayıcılık, yukarıda da belirtildiği gibi, sosyal hiyerarşi ve alt sınıflara hizmet edenlerin dışlanmasıyla ilgilidir. Hiyerarşi, herkesin eşit yetkinliğinden ziyade süper uzmanın önemini haklı çıkaran fikirlerde de ifade bulur. Özel bilgi ve özel deneyim, gerçek uzmanlığın kaynağını tanımlamada daha önemli hale gelir. Bu tür bir ideoloji, kurumsal uygulayıcılar ile profesyonellik ideolojilerini vurgulayan genel pratisyen hekimler arasındaki mücadelelerde vurgulanabilir. Bu ideolojik mücadele biçimi, 18. yüzyıl İngiltere'sinde hekim elitleri ile eczacılar arasındaki mücadelede açıkça ifade edilmiştir. Mesleki kontrolün himaye sistemlerinde var olan başlıca gerilimler, hiyerarşik örgütlenme ve ikili uygulama sistemlerinden kaynaklanmaktadır. Ker Saunders ve Wilson, bu tür bir sistemi, 19. yüzyılın başlarında işleyen sistem olarak tanımlarlar. Tıp mesleği, en üstte hekimlerin ve aşağıda, prestij sırasına göre azalan şekilde, 3 alt kademe cerrah, eczacı ve hatta ilaç satıcısının bulunduğu bir hiyerarşi içinde örgütlenmişti. Bu örgütlenme biçimi, tıbbi tekniğin doğası gereği değildi. Aksine, o dönemin tıbbi bilgisinin tam olarak kullanılmasını engelliyordu. İkiliye dayalı yapı, himaye ihtiyaçlarıyla ilgili dışlayıcılık ve hiyerarşik örgütlenmenin bir ürünü olmakla birlikte, çatışma ve potansiyel rekabet alanlarını da beraberinde getirir. Şu anda İngiliz muhasebe mesleğinde ortaya çıkan teknisyen kademeleri, mezun ve mezun olmayan kademelerin çıkarları farklılaştıkça potansiyel bir gerilim kaynağı olabilir, tıpkı 19. yüzyılda hekimler ve eczacılar arasındaki gerilimlerin tıp mesleğinin örgütlenmesini paramparça etmesi gibi, seçkinci kültürel yönelimler ve himaye ihtiyaçlarında ifade edildiği gibi, elitizm ve yerelciliğe yönelik baskılar mevcuttur. Britanya'da muhasebenin gelişiminde himayeciliğe yönelik merkezi eğilim, değiştirici güçlere tabi olmuştur. Muhasebeciler, muhasebecinin gerçekten işletme çıkarlarına hizmet ettiği bir durum yaratan serbest piyasa kapitalizminin yaratıklarıydı. Bununla birlikte, erken kapitalizm biçimleri ve Keynes öncesi ekonomiyle ilişkili finansal felaket deneyimleri, endüstri içinde finansal kontrol mekanizmalarının getirilmesini teşvik ederken, aynı zamanda kamu şirketlerinin finansmanının bir tür dış kontrolü için kamuoyunda da talep yarattı ve bu da çeşitli kamu kontrol biçimlerinin, sadece yatırımcı biçiminde değil, genel olarak toplum biçiminde de risk taşıyıcısına muhasebe uygulamasının getirilmesine yol açtı. Ayrıca, devletin rolü, sadece üretim kontrolünde değil, vergilendirme gibi araçlarla tüketim kontrolünde de daha önemli hale geldikçe, muhasebecinin rolünün unsurları daha da çeşitlendi. Muhasebeciler kaybedemezdi. Kapitalizmin dayanağı olarak, planlı ekonomi çağında piyasa güçlerine işlevsel bir alternatif haline geldiler. Bu değişikliklerin önemi, yalnızca devlet ve özel şirketler tarafından muhasebecilerin doğrudan istihdam edilmesinde değil, aynı zamanda işlevlerinin mevzuatla ne ölçüde sınırlandırıldığında da yatmaktadır. Şimdi devletin üretici-tüketici ilişkisine aracılık etme rolüne odaklanacağız. 6. Ara buluculuk, mesleki faaliyetlerin çeşitli ara buluculuk yoluyla kontrol edilmesi mümkündür, ancak mevcut amaçlar doğrultusunda devlet kontrolünün koşullarına ve özelliklerine odaklanacağız, yani devletin, ihtiyaçları ve, veya bu ihtiyaçların karşılanma biçimini tanımlamak için uygulayıcı ile müvekkil arasındaki ilişkiye müdahale ettiği durumlara. Burada kamu kurumlarının kurumsal himayesi ile devletin ara buluculuk rolü arasında ayrım yapmak önemlidir. Ara buluculuk, devletin, üreticiden veya tüketiciden uygulamanın içeriğini ve konularını belirleme yetkisini almaya çalıştığı durumlarda ortaya çıkar. Bunu, kamuya muhtaç kişilere verilen yardımlar yoluyla ki bu yardımlar mesleğin kendisi tarafından da yönetilebilir mevcut bir meslek sistemine minimum düzeyde müdahale ederek yapabilir. Bu durumda, müdahalenin etkisi, en azından bir süreliğine mevcut meslek kurumlarını desteklemek olabilir. Hukuki yardım, birçok durumda, aksi takdirde meslek içinde anlaşmazlık kaynağı ve, topluluğun, sürdürülmesine tehdit oluşturabilecek, yeterince istihdam edilmeyen uygulayıcıları destekleyerek bu şekilde işler. Diğer uçta ise devlet, belirli bir hizmeti sağlama konusunda yasal yükümlülüğü olan tüm uygulayıcıların fiili işvereni olan bir devlet kurumu aracılığıyla, istenen mesleki hizmet dağılımını sağlamaya çalışabilir. Bu durum, çocuk refahı, sağlık ziyaretleri ve benzeri gibi yerel yönetim sosyal hizmetlerinde geçerlidir. Bir devlet kurumu oluşturarak hizmeti kimin alacağını tanımlama girişimi, hizmetin sunulma biçiminin denetlenmesine de yol açacaktır. İngiltere'de bu, yerel yönetim refah komiteleri veya okul müfettişliği gibi resmi kurumlar aracılığıyla gerçekleşir. Bugün İngiltere'de devletin etkisi, yalnızca çeşitli hizmetlerin devlet tarafından sağlanması açısından değil, aynı zamanda kimin uygulama yapabileceğine ve hangi koşullar altında tüketicilerin rızasını kazanabileceğine dair yasal tanımlamaların derecesi açısından da ölçülebilir. Devlet ara buluculuğunun etkisi, sosyal köken veya ücret ödeme yeteneğinden ziyade, vatandaşlık temelinde tanımlanan tüketicilere hizmetlerin genişletilmesidir. Sonuç olarak, tüketicilerin statü özelliklerinde profesyonellik ve kesinlikle himaye sistemleri altında olduğundan daha büyük bir çeşitlilik vardır. Bununla birlikte, bu kontrol biçiminin asıl önemi, tüketicilerin sosyal bileşiminde değil, garantili bir müşteri kitlesi yaratılmasında yatmaktadır. Kişisel ve sosyal refahla ilgili hizmetlerin sağlanmasında devlet arabuluculuğunun herkese hizmet garantisi sağladığı genel olarak kabul edilse de, bir mesleğin organizasyonu ve uygulaması açısından önemi büyük ölçüde tüketicilerin garanti altına alınmasında yatmaktadır. Garantinin bir sonucu olarak sürekli meslektaş iletişimi sağlamada profesyonellik altında çok önemli olan sevk sistemi, devlet arabuluculuğunun kural olduğu yerlerde daha az önem taşır. Denetimli serbestlik memurlarının müvekkilleri adalet sisteminin işleyişiyle garanti altına alınır ve sevkler meslek içi temaslardan ziyade diğer sosyal hizmet uzmanları, sağlık görevlileri ve polis ile meslekler arası bağlantı meselesidir. Üretici-tüketici ilişkisindeki belirsizlik unsurları, her iki yöndeki sömürü olasılıklarının azaltılmasıyla yönetilir. Garanti, yalnızca tüketici talebini artırmakla kalmaz, aynı zamanda tüketici tercihinin sonuçlarını sınırlayarak uygulayıcının, müşterilere olan bağımlılığını da azaltır. Tüketicilerin sosyal karakteri, belki de benzersiz erişilebilirliklerinden daha az önemlidir. Devlet, kamu yararı olarak kabul edilen hizmetlerin akışını sağlamak amacıyla da harekete geçebilir. Bireylere hizmet garantisi vermek yerine, örneğin mühendislerin, meslektaşlarının sunduğu hizmetler için doğrudan veya dolaylı öneme sahip bilimsel uygulama sorunları üzerinde çalışabilecekleri kurumlar oluşturulabilir. Ancak bu kurumlar devletin ihtiyaçlarını doğrudan karşılayabilir. Bu durumda tüketici devlettir ve kurum uygulayıcı ile müşteri arasında devlet arabuluculuğu yerine himaye ilişkisinin bir ürünüdür. Söylenenlerden de anlaşılacağı üzere devlet arabuluculuğu altında tüketici rolünün kendisi belirsizleşmektedir. Bazen tüketicinin kim olduğu daha az belirgin hale gelir ve, müşteri ve meslektaş ilişkilerini belirleyen net etik kurallar artık tamamen geçerli olmaz. Yine, mahkemelerin bir görevlisi olarak denetimli serbestlik memuru, bir yandan mahkemelere, diğer yandan da denetimli serbestlik altındaki kişilere karşı önceliklerini ve profesyonel sorumluluklarını belirlemekte zorlanabilir. Devlet ara buluculuğu, mevcut sosyal işe alım temellerini de zayıflatma eğiliminde olacaktır. Bir mesleğe işe alımın kontrolü, devletin evrensel bir hizmetin sağlanmasını güvence altına almasının önemli bir yoludur ve devlet bu amacı, mesleğe akademik kanalları genişleterek gerçekleştirebilir. Sonuç olarak, stajyerlik ücretlerinin ödenmesi gibi çeşitli sponsorluk biçimleri ve dışlayıcılık mekanizmaları zayıflatılır. Profesyonellik altında bir mesleğe giriş, profesyonelce kontrol edilen okullar ve sınavlar tarafından düzenlenirken, devlet ara buluculuğu, üniversiteler ve teknik kolejler gibi akademik kurumların eline daha fazla güç verme etkisine sahiptir. Bu kurumların kendilerinin de meslek mensupları tarafından yönetilmesi mümkün olsa da, vurgudaki bu değişim, uygulama yapan üyelerin aleyhine, topluluk içindeki güç dağılımını değiştirme etkisine sahiptir. Dahrendorf, örneğin Almanya'da, akademik hukukçuların göreceli gücü ve prestijinin, devletin hukuk kariyer yapısını tanımlama ve kontrol etme derecesiyle ilişkili olduğunu savunmuştur. Devlet ara buluculuğu altında, çeşitli meslekler giderek devlet kurumlarının örgütsel çerçevesine dahil edilmekte, tek başına çalışma artık norm olmaktan çıkmakta ve müşterilerle olan güven ilişkisi ya değiştirilmekte ya da ortadan kaldırılmaktadır. Uygulayıcıların gelirleri maaş şeklinde olabilir veya kişi başı veya birim ödeme esasına göre sağlanan hizmetlerin düzeyi ve miktarına göre belirlenen bir ödeme sistemine göre belirlenebilir. Ayrıca, bürokratik rolün unsurları hizmet kuruluşlarında mesleki rolle iç içe geçmekte ve sonuç olarak idari ve tüketici ihtiyaçlarını dengeleme sorunundan kaynaklanan genel bir ikilem ortaya çıkmaktadır. Kurumsal himaye sisteminde olduğu gibi mesleğin bürokratikleşmesi uygulayıcıları tabakalaştırmaya ve ortaya çıkan ayrışmaları resmileştirmeye eğilimlidir. Bu tür bir farklılaşma meslektaş ilişkilerini yok edebilir ve özerk bir mesleğin üyelerine uyguladığı kontrolleri etkisiz hale getirebilir. Devlet arabuluculuğu çeşitli uzmanlaşmış ve hiyerarşik örgütlenme biçimlerinin yaratılması sonucunda bir meslek topluluğu içinde farklı çıkarlar ve yönelimler yaratma etkisine sahiptir. Bu bölünmeler, Buher ve Strauss'un yüksek derecede uzmanlaşmanın geliştiği meslekleri tanımlarken belirttiği gibi, profesyonelliğin, tam topluluğunun ve hatta meslek genelindeki meslektaşlık inancının korunmasını tehdit eder veya ortaya çıkmasını engeller, Meslektaşlık, yüksek derecede ortak çıkarlar ve ortak sembollerle karakterize edilen bir ilişkiyi ifade ettiği ölçüde, bir mesleğin tüm üyelerinin potansiyel olarak bile meslektaş olması nadirdir. Aksine, uzmanlaşmanın en iyi ihtimalle gevşek bir birleşme içinde, çeşitli çıkarlar ve misyonlar peşinde koşan rekabetçi kesimlere yol açtığını iddia ederler. Mesleki çıkarların ve ideolojilerin farklı olması, yalnızca mesleki konuma dayanarak baskın bir güç grubunun ortaya çıkamayacağını da göstermektedir. Devlet arabuluculuğu koşullarının geçerli olduğu yerlerde, Weber'in öngördüğü türden bir teknokrasinin oluşması olası değildir. İkili uygulama sistemleri, hizmetlerin garanti altına alınmasının aynı zamanda Herkese eşit hizmet sağlanmasını da gerektirdiği yiyerarşik örgütlenmenin daha az olası bir sonucudur. Bunun yerine, sonuç genel pratisyen hekimlerin sayısında bir patlama veya ayrı ama eşit uzmanlık alanlarının yaratılmasıdır. Britanya'da sosyal hizmet, devlet kurumları bağlamında gelişmiştir ve henüz hiçbir, genelci, sosyal hizmet mesleği, diğer uzmanlık grupları üzerinde kontrol edici bir tanısal ilişki kurmayı başaramamıştır, ancak psikiyatrik sosyal hizmet uzmanları da dahil olmak üzere birçoğu bunun kaderlerinde olduğuna inanmaktadır. Yukarıda 5. bölümde tartışılan yerelcilik, örneğin uygulayıcıların yerel bir yönetim örgütünün özel koşullarıyla özdeşleştiği durumlarda devlet ara olası bir sonucu olmakla kalmaz, aynı zamanda yönetimsel ve yönetimsel olmayan pozisyonlardakiler arasında, bir kurum ile diğeri arasında ve, merkez ile, çevre, arasında, yani belirli bir hizmet içindeki yönetim ile saha çalışanları arasında farklı ve bazen karşıt çıkarlar da ortaya çıkar. Uygulayıcıların yapısal veya örgütsel konumlarındaki farklılıklar, yönelim farklılıklarına yol açabilir, buna bağlı olarak, meslek topluluğuyla özdeşleşme dereceleri de değişecektir. Örgütsel ve mesleki bağlılıkların eş zamanlı varlığının, Bireylerin idari ihtiyaçlara veya, müşteri, grupları sorununa ne ölçüde bağlı hale geldiğini etkilediğini görebiliriz. Müşteri, odaklılık, çevreye, yakın olan ve, müşterileriyle, ilişkileri, sosyal olarak uzak meslektaşları ve üstleriyle olan ilişkilerinden daha anlamlı ve doğrudan olan uygulayıcıların karakteristik özelliği olabilir. Son yıllarda, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde, Yetkililerin sosyal hizmet görevlilerinin ve saha sosyal hizmet uzmanlarının, sorumluluklarındaki kişilerin durumuna, aşırı müdahil, olduklarından şikayet ettikleri bir dizi vaka yaşandı. Öyle ki sosyal hizmet uzmanları, müvekkillerinin sorunlarına siyasi çözümler bulmak için toplum içinde liderlik pozisyonları üstlendiler. Yerelcilik, uygulayıcıların topluluk kuruluşlarının idari hiyerarşilerinde yer aldığı yerlerde daha sık ifade edilir. Bu durum, İngiltere'de halk sağlığı görevlileri, başhemşireler ve belediye hazinedarları gibi, kariyerleri tamamen yerel yönetim hizmeti içinde geçen kişiler için geçerlidir. Bununla birlikte, meslek içindeki uygulama sürekli ve sonlu bir kariyer değildir, çünkü hizmet kuruluşları yönetim ve idari pozisyonlara erişim sağlar. Kozmopolitizm, mesleki toplulukla veya tüm bilim insanları veya tüm eğitimciler gibi daha geniş bir toplulukla özdeşleşmeyi içerebilir, akademik ve araştırma merkezli yerlerin bir ürünü olma olasılığı daha yüksektir. Bilimin himayesi ve devlet aracılığı, görünürdeki bir paradoksu açıklamaya yardımcı olur, bilimsel uzmanlığın büyümesi, bilimin prestijini ve meşruiyetini artırırken, bireysel bilim insanlarının gücünde ve prestijinde bir düşüşle ilişkilendirilmiştir. Bu kurumsallaşmış kontrol biçimi altında, meslek birliklerinin 4. bölümde yukarıda açıklanan yollarla, meslektaş kimliğini koruma işlevleri, ücret ve koşullarda iyileştirmeler için baskı yapmada özel olarak, sendika işlevlerine, kıyasla daha az önemli olma olasılığı yüksektir. Statü ve kimlik kazandırma işlevleri bazen meslek birliği dışındaki kurumlarla paylaşılır veya tamamen işveren bürokrasisi gibi kurumlar tarafından devralınır. Gelir ve koşullarda iyileşme için müzakereler, tek bir meslek birliği veya belki de birliğin, profesyonel, duruşunu tehlikeye atmamak için özel olarak pazarlık amacıyla kurulmuş paralel bir kuruluş tarafından yürütülür. Standartları koruma işlevleri devlet kurumları tarafından devralındığında veya mevzuatta öngörüldüğünde, birlik fiilen uygulama biçimini belirleme yetkisini kaybeden bir meslek baskı grubuna dönüşür. Sendika işlevlerinin ne ölçüde baskın hale geleceği, devletin meslek hizmetlerinin nasıl yürütüleceğini belirlemede ne ölçüde yer aldığına bağlı olacaktır. Meslektaşlar arası sistemin, özellikle de derneklerin, Uygulama içeriğini büyük ölçüde kontrol ettiği yerlerde, örneğin bugün Britanya'daki tıp alanında olduğu gibi, derneğin etik ve toplumsal işlevleri önemini korumaktadır. Öte yandan, sosyal hizmetin çeşitli dalları, uygulama içeriğini belirlemede çok az özerkliğe sahiptir ve sosyal hizmet ettiği büyük ölçüde onları istihdam eden kurumların kurallarında yer almaktadır. Himayecilikte olduğu gibi, genel pratisyen hekimlerin meslek birliklerinde en önemli rolü oynaması olası değildir. Örneğin hüs, mesleki vicdanın, karmaşık ortamlarda çalışan profesyonellerin kesiminde yer alacağını, çünkü hayatta kalabilmek için daha fazla probleme ve daha çeşitli bakış açılarına duyarlı olmaları gerektiğini, savunmuştur. Uygulayıcıların örgütsel ve yapısal konumlarındaki farklılıklar, yalnızca meslek topluluğuna ilişkin tutumlarda değil, Aynı zamanda benimsenen bilgi türleri ve ideolojilerde de farklılıklara yol açacaktır. Devletin, bilgi endüstrisinin, çeşitli alanlarına müdahalesinin, son yıllarda temel araştırmalar pahasına uygulamalı araştırmalara aşırı yoğunlaşmaya yol açtığı sıklıkla iddia edilmektedir. Bu görüş, kısmen, himaye ve aracı kontrol biçimlerinin sonuçlarının karıştırılmasından kaynaklanmaktadır. Uygulamalı araştırmaya yönelik baskılar, Tüketicinin ihtiyaçlarının öncelikli olduğu bir himaye sisteminde güçlüdür, savunma ihtiyaçlarıyla ilgili olarak hükümetler tarafından istihdam edilen bilim insanlarında olduğu gibi. Bununla birlikte, Ben David'in savunduğu gibi, devlet ara buluculuğu, tüketicileri garanti altına alarak ve onlara bağımlılığın daha da azaltıldığı bürokratik örgütsel bağlamlar yaratarak, daha büyük bir araştırma yönelimine yol açabilir. Örgüt adamı, müşterilerini seçmese bile sorunlarını seçebilir. Ben David'in de belirttiği gibi, bilim ve hizmet normlarının çatıştığı durumlarda, uygulayıcı-müşteri ilişkisinde devletin ara buluculuğu, bilime odaklı bir yaklaşımın sürdürülme olasılığının daha yüksek olduğu çok çeşitli örgütsel bağlamlar sağlar. Bu durum, bürokrasinin her biçiminin yeniliği körelttiği yönündeki geleneksel görüşü zayıflatıyor gibi görünmektedir. Bununla birlikte, araştırmaya ve yeni fikirlerin üretilmesine elverişli yapısal koşullar ile yenilikçi fikirlerin uygulanmasına elverişli koşullar arasında da bir ayrım yapılmalıdır. Meslek topluluğu, aracı kontrol altında, artık uzmanlaşmış bilginin deposu olmaktan çıkmıştır. Devlet ara buluculuğunun büyük ölçekli bürokratik hizmet kurumları yarattığı durumlarda, meslek mensuplarının, profesyonellik döneminde olduğu gibi, alandaki teknik ilerlemenin başlıca kaynağı olma olasılığı azalır. Uygulayıcı, bilgi geliştirme konusunda inisiyatifi tam zamanlı araştırma kurumlarına kaptırır. Devletin arabulucu rolü, teknik ve etik sorularında mesleğin kontrolünden çıkarılmasına yol açabilir. Tıpta bile ilaç kontrolüyle ilgili sorular, tıbbi sorumluluğun yasal tanımlarına veya kalp nakli ameliyatının etiğine ilişkin resmi tartışmalara yol açarak daha önce kabul edilen mesleki sorumluluk sınırlarını aşmıştır. Bu tür sorunların kamu alanına yayılması, 1970 yılında bu tür kararların memurların tavsiyesiyle politikacılar tarafından alınmasının ve doktorun mesafeli tutulmasının tatmin edici olmadığı yönünde bir şikayete yol açmıştır. Devlet arabuluculuğuna eşlik eden başlıca ideolojik yönelimlerden biri, Sosyal hizmete genel olarak hizmet sunumunun geniş sosyal sonuçlarına vurgu yapılmasıdır, bu, profesyonelliğin kişisel hizmet yöneliminden ziyade genel sosyal hizmete odaklanır. Mesleki eğitim, araştırma ve kaynaklar giderek daha fazla devlet eylemleri tarafından sağlandıkça veya etkilendikçe, çeşitli meslekler kendilerini bu tür eylemleri giderek daha fazla öngörmeye, bunlara yanıt vermeye ve kontrol etmeye çalışırken bulurlar. Bunu yaparken, politikalarını eylemlerinin sosyal ve siyasi sonuçlarıyla ilişkilendirmek zorunda kalırlar. Sosyal refah, sosyal ve koruyucu tıp, hukuk reformu ve benzeri konuların ele alınması, uygulayıcıları daha açık bir şekilde siyasi arenaya getirecektir. Bu, onların parlamenter ve yerel yönetim adayları veya siyasi yorumcular olarak siyasete daha fazla dahil olma olasılıklarının daha yüksek olduğu anlamına gelmez, ancak siyasi katılımlarının vatandaş olarak görüşlerinden ziyade doğrudan mesleki çıkarlarından kaynaklanacağı anlamına gelir. Profesyonellik sisteminde yaygın olan, otoriter, açıklama, uygulayıcıların danışman ve uzman olarak hükümet karar alma bağlamına dahil edilmesine yerini bırakır. Mesleklerin bürokratikleşmesi sonucu bir mesleğin uzmanlık alanının daralması durumunda, uygulayıcının danışmanlık ve yönetim pozisyonlarını kabul ederek yetki alanını genişletmeye çalışacağı öne sürülmüştür. Bir meslek yetkisini, profesyonel olmayan, yollarla genişlettiğinde, tamamen, profesyonel, yetki kaynakları ve mesleğin, toplumsal, yönü zayıflar. Ayrıca, bir meslek, uygulama temeli değişiyor olsa bile, tekelci beceriler topluluğunu ihlal etmeye çalışırsa, uygulamayı başkalarına kaptırma olasılığı yüksektir. Örneğin, devletin genişlemesi döneminde Britanya'da geleneksel hukuk örgütlenmesini sürdürme girişimi, mahkemelere alternatif olarak yarı yargısal idari mahkemelerin bugün Britanya'da 2000 tanesi faaliyet gösteriyor, ortaya çıkmasına yol açmıştır. Devlet arabuluculuğu altında verimlilik, bir örgütlenme biçiminin sosyal refah işlevi açısından hangisinin daha üstün olduğunu belirlemede önemli bir ölçüt haline gelir. Bağımsız tek başına çalışan uygulayıcının, uygulama örgütlenmesi için mutlaka, en iyi, temeli sağladığına dair genel kabul görmüş bir inanç yoktur. Mevcut veya artırılmış ödüllerin hizmetin sosyal değeri açısından gerekçelendirilmesine yönelik girişimler devam edecektir, ancak değerin daha yüksek verimlilikle artırılabileceği kabul edilmektedir. Çeşitli örgütsel biçimlere izin veren bir kontrol sistemi, bir dizi gerilime yol açmaya mahkumdur. Devlet ara buluculuğunun yarattığı gerilimlerin çoğu, bürokratik biçimlerin özelliklerine özgüdür. Bununla birlikte, hizmet talepleri ile idari ihtiyaçlar arasındaki çatışmadan kaynaklanan merkezi bir ikilem vardır. Hizmetleri garanti altına alma çabası, verimli işleyişi, yaratılma amaçları olan hizmetlerin sağlanmasıyla çelişen talepler yaratan bir idari çerçeveye yol açar. Hizmet sunumuna yönelik bürokratik yapıların büyümesi, Kornhauser'ın çoğulcu bürokrasiler olarak adlandırdığı, mesleki beklentileri karşılamak için mesleki kariyer yapıları ve ödül sistemlerinin idari hiyerarşiden farklılaştığı bir yapıya yol açmıştır. İngiltere'deki yerel yönetim sosyal hizmetlerinin yakın zamandaki yeniden yapılanması, Bürokratik bir ortamda sosyal hizmet uzmanlarının kariyer hedeflerini karşılamak için sosyal hizmetler direktörü idari pozisyonuna giden bir kariyer yolu sağlamak amacıyla bürokrasinin yeniden yapılandırılmasına bir örnek teşkil etmektedir. Bürokratlaşma, kısmen hizmetleri ve tüketicileri garanti altına alma girişiminden kaynaklanan aracı kontrolle ilişkili temel bir süreçtir. Genel şema, profesyonellerin, bürokratlaşmasının çeşitli yollarını ayırt edebileceğimizi öne sürmektedir. a. Kurumsal himayenin bir sonucu olarak, mesleğe ait ve yönetilen bürokrasilerin oluşturulması yoluyla, b. Kurumsal himayenin ikinci bir sonucu olarak, uygulayıcıların doğrudan, yerleşik, personel olarak istihdam edilmesi yoluyla, c. Devlet ara buluculuğunun bir sonucu olarak, Devlet kontrolündeki hizmet kuruluşlarının oluşturulması yoluyla. Sosyolojik literatürde, profesyonellerin bürokratlaşması, genellikle mesleki örgütlenme, uygulama ve yönelim için tek tip sonuçları olan farklılaşmamış bir süreç olarak görülmektedir. Şimdi ise sunulan her türün mesleki uygulama için farklı sonuçları olduğu ve farklı kurumsallaşmış kontrol biçimlerinin ürünü olduğu öne sürülmektedir. Devlet arabuluculuğunun bir kontrol biçimi olarak çeşitli mesleklerin örgütlenmesinde ve uygulanmasında büyük farklılıklara yol açtığı açıktır. Örgütsel bağlamların çoğalması kontrol biçiminin önemli bir özelliğidir. Bununla birlikte devletin üretici tüketici ilişkisine müdahalesinin bir müşteri kitlesini garanti altına alma sonucu arabuluculuk yoluyla kontrol biçimleri ile tartışılan diğer türler arasında önemli bir ayrım ortaya koymaktadır. 7. Sonuç. Yeni mesleklerin kristalleşmesi ve ortaya çıkması ile bunları kontrol etmek için kurulan kurumsallaşmış düzenlerin yarattığı sorunlar çoktur. Bu çalışma, meslek sosyolojisi alanındaki mevcut gelenekler içinde çalışmaya çalışırken, aynı zamanda sorunların çerçevelenmesinde yeni yaklaşımlar önermeyi amaçlamıştır. Tüm sorunları tek yönlü bir kavram olan meslekleşme çerçevesinde ele alma kısıtlamasından başarıyla kurtulabilirsek, tartışmayı genişletmiş ve meslek sosyolojisindeki çok çeşitli sorunların daha verimli bir analizine zemin hazırlamış olacağımız savunulmuştur. Profesyonellik kurumlarının ortaya çıkmasına yol açan koşullar artık sanayileşmiş toplumlarda baskın değildir. Bu durum, himaye ve arabuluculuk sistemleri tartışmasında önerilenler gibi alternatif kontrol biçimlerine dikkat çekmelidir. Bu alternatif kontrol kurumları, yalnızca geleneksel olarak meslek olarak kabul edilen ve, centilmen, imajıyla ilişkilendirilen mesleklerin analizi için geçerli olmayacaktır. Yukarıda da belirtildiği gibi, kitlesel tüketim ekonomisinde tanımlanan, iyi yaşam için dayanıklı tüketim mallarının önemi, hizmetten ziyade, hizmet verme ile ilgili ve geleneksel olarak, mesleklerle ilgisi olmayan mesleki uygulama alanlarında ciddi kontrol sorunlarına yol açmıştır. Bu gelişmelerin, tüketici hareketlerinin artan gücü ve, müşteri, kontrolünün bir biçimi olarak, komünizmin, ortaya çıkışı üzerindeki sonuçları hakkında spekülasyon yapmak mümkündür. Mesleki kontrolün alternatif biçimlerinin mümkün olduğunun farkına varılması, bizi, Himaye ve arabuluculuk biçimlerinin profesyonellikten daha önemli olma olasılığının yüksek olduğu gelişmekte olan toplumlarda mesleklerin ortaya çıkışını analiz etme olasılıklarına da duyarlı hale getirir. Sonuç olarak, Afrika ve Asya'daki ortaya çıkan mesleklere profesyonelleşme ölçütlerini uygulama girişimi büyük olasılıkla başarısızlıkla sonuçlanacak ve nihayetinde sorunun basitleştirilmesine yol açacaktır. Bu nedenle, burada sunulan tipolojinin Yalnızca farklı mesleklerin değil, aynı zamanda kültürel olarak farklı mesleki gelişim yerlerinin de verimli karşılaştırmalı çalışmalarını mümkün kılacağı umulmaktadır. Meslek örgütlenmesi ve uygulamasının yalnızca bir mesleğin tabi olduğu baskın kontrol türü açısından anlaşılması gerektiği iddiası, Meslek gruplarının yanı sıra kendi veya başkalarının çıkarlarını ilerletmek için bilgi ve becerilerin uygulanmasını denetlemeye çalışan diğer sosyal grupların sahip olduğu güç kaynaklarıyla ilgili soruları da daha net bir şekilde ortaya koymaktadır. Bu vurgu, bizi daha önceki sosyologların ve sosyal yorumcuların ele aldığı sorunlara, yani toplumdaki, mesleklerin, rolünü değerlendirme sorununa geri götürmektedir. Bununla birlikte, Tüm bu meslekleri sonuçları bakımından farklılaşmamış olarak görmek yerine, örneğin kurumsal himayeye tabi olan uygulayıcıların, aracı veya kolektif kontrol biçimlerine tabi olan uygulayıcıların sergilediği inanç, tutum ve ideolojilerden farklılaşan ve bazen bunlarla çatışan inanç, tutum ve ideolojiler sergilemesini bekleyebiliriz. Son olarak, bu çalışmanın ve sunulan tipolojinin amacı, meslek sosyolojisinin başlangıcını şekillendiren temel temaların, mesleklerin toplumdaki diğer güç gruplarıyla ilişkisine odaklanan sorular sorduğunu ve cevaplar önerdiğini, ancak, özellik, teorisi ve işlevselcilikle ilişkili ve bu disiplinin temel kavramı olarak, meslekleşmeyi, benimseyen temel yaklaşımların bu tür sorunları anlamlı bir şekilde ele alamadığını öne sürmektir. Bu başarısızlığın temelinde, mesleki uygulamanın kurumsal çerçevesindeki farklılıkları açıklayamayan bir meslek modelinin kabul edilmesi yatmaktadır. Sunulan tipoloji, böyle bir çerçeveyi ana hatlarıyla ortaya koymaya çalışmaktadır. Bunu, müşteri-meslektaş ilişkisine odaklanarak, yalnızca bir mesleğin özellik potansiyelindeki farklılıkları değil, Aynı zamanda kurumsallaşmış kontrol biçimlerindeki farklılıklara yol açan temel bir koşul olarak tüketicinin sosyal özelliklerindeki farklılıkları da vurgulayarak yapmaktadır. Bu yaklaşımın geliştirilmesinin, giriş bölümünde ele alınan temalara olan ilgiyi yeniden canlandıracağı ve mesleklerin toplumdaki rolüne ilişkin değerlendirmeleri ayıran görünürdeki paradoksa cevaplar sunacağı umulmaktadır, bu paradoksun, Mesleki yaşamın farklı alanlarına ve hatta karakter ve gelişim açısından tek düze olmayan, ancak farklı kurumsallaşmış mesleki kontrol biçimlerinin bir ürünü olan farklı mesleklere odaklanmanın bir sonucu olduğu belirtilmektedir.